Tarihçi Hayat Giriş. Evvela şunu itiraf edelim ki bu tarihçi hayat büyük usta'nın hayatını tam manasıyla ifade etmekten çok uzaktır. Pek çok noktalar kısa kesilmiştir. Hem onun şahsiyetine ait hususları aydınlatacak ve açacak mahiyetteki vaka ve hadiselerden birçoğu zikredilmemiştir. Söyledilen fikir ve kanaatları teyit eden vaka ve hadiseler pek çoktur. Bahsetme işimizin yegane sebebi kendisinin razı olmamasıdır. Evvelden beri hem sohbetlerinde hem mektuplarında bu zamanın cemaat zamanı olup, şahsi kemalat ve meziyetlerin hizmet-i imaniyede şahs-ı manevi kadar tesiri olmadığını zikretmesi, hem şahsından ziyade Kur'an-ı Hakim'den nebean eden Risale-i Nur'a nazar edilmesini, bütün kıymet ve faziletin Risale-i Nur'da tecelli eden hakikati ı Kur'aniye'ye ait olduğunu defalarca ihtar etmesi, ve kendisine ait böyle bir tarihçiye hayat hazırlandığını duyduğu zaman, tafsilata lüzum yok. Yalnız Risale-i Nur hizmetine dair bahisler yazılsın diye haber göndermesi gibi sebeplere binaen, şahsına ait bahisler gayet kısa kesilmiştir. Üstadın hayatına temas eden ve daha ziyade Hizmet-i ait mektuplar, müdafalar, muhtelif zamanlara ait o zamandaki ahvalini, bir derece ifade eden makale ve hatıralarını olduğu gibi koyduk. Bu suretle bu eser, istikbaldeki münevver nur talebeleri için hakiki bir me'haz teşkil etmektedir. Muhterem edip ve muharvirler, bundan istifade ile inşallah daha mükemmel, daha hakikatlı ve faydalı tarihçi hayatlar hazırlayacaklardır. Şurasını da hatırlatmak isteriz ki bu eser, muhtelif meslek ve meşreplere mensup bulunan muharvirlerin ayrı ayrı mütalaları ve birçok ediplerin çeşitli cepheleriyle nur müellifini göstermeleri tarzında hazırlanmış değildir. Hem yine itiraf edelim ki, Risale-i Nur'un parlak ve nurlu vasfına ve Said Nursi'nin baştan başa iffet-i mücesseme ve şacatı harika teşkil eden hayat ve ahlakına layık izah, ifade ve üslup ile meydana çıkamadık. Bu zatın ifade ettiği binler külli hizmetten bir tek hizmet, yaşadığı müteaddit zamanlardan tek bir zamanla gösterdiği kahramanlık ve harika şecaatı, telif ettiği asarından bir tek eseri dahi onun için muazzam bir tarihçiye hayat hazırlanmasına sebep olabilirken, binler ayrı ayrı secciye, ahlak-ı hizmet-i Kur'aniye, şehamet-i imaniye ile dolu ve 130 kadar eserleriyle, değil bir kasaba, bir vilayet, bir memlekette, belki milletler, devletler muvacehesinde. Âlem-i İslam ve insaniyete şamil ve müessir, hizmet-i külliye ile mücehez tarihçesi elbette bu esere sığışmaz ve sığışamadır. Hem üstadın mesleğini, meşrebini Ruhususi ahvalini, pek çok seciye ve şahsında ve hizmetinde toplayan şahsiyetini tarif edemedik. Onun yaşadığı müteaddet hayat safhalarını yakından gören ve içinde bulunan talebe ve hizmetkarlarını birer birer dinlemek ve görüşmek lazımdır ki, tarihçi hayatı bir derece mufassal hazırlanabilsin. Bu eserin mütalasıyla görülecek ki bugün, yalnız Anadolu ve alemi İslam için değil, bütün insaniyet için kayda değer büyük bir hakikat meydana çıkmıştır. Bu hakikat, umumun iştirakıyla külliyet kesmederek, Risale-i Nur hizmeti i imaniyesi ve Bediüzzaman ve Nur talebeleri diye adlandırılmaktadır. Bu hakikatın ve bu cereyanın neden ibaret bulunduğu, menşe'i, gaye ve ideali ne oldu? Halk tabakalarındaki tesiri, fert ve cemiyetin hayat-ı maddiye ve maneviyesine, istikbaldeki milletçe emniyet ve saadetimizin teminine ait eseri, bu tarihçeyi hayat ile tebaliz etmektedir. Netice itibarıyla, zehirlemekten zevk alan akrep misilli ve anarşist ruhlu olmayan her bir fert, bu davanın karşısında ancak sevinç duyar. Belki bize şöyle bir sual sorulabilir acaba, bu tarihçi hayat ile Sayit Nursi, beşerin efkarına insanüstü bir varlık olarak gösterilmek mi isteniyor? Hayır. Dünyanın ve hayatın mahiyetini bilen insanlar için, muvakkat âlâ işin, şan ve şöhretin hiçbir kıymeti yoktur. Hakikati müdrik bir insan, fanilerin sahte iltifatlarına kıymet vermez ve arkasına dönüp bakmaz. İşte Sayit Nursi bu noktadan da manevi büyük bir kahramandır. Hayatı, insanı hayrette bırakan çeşitli kahramanlıklarla dolu olmakla beraber, hakta, hak yolunda fani olup, şahsından feragat etmede de müntaz bir fedakar olarak nazara çarpmaktadır. İlahi bir inayete mazhariyetle, dal gibi engelleri aşıp, bu asrın yüzlerce menti yanları karşısında kutsi davasını çekinmeyerek ilan edip selamete çıkarması, kendisinin şahsiyetinden tamamıyla feragat ettiğini, hak yolunda fedai olduğunu göstermektedir. Evet, Sayit Nursi şahsi dahasıyla ve inayet hakla insanlık aleminde yeni bir çığır açmıştır. Bu zat, bütün istidadını ve benliğini ezeli bir hakikat'e feda ederek, bütün zamanlarda hükümran olan bu Kur'ani hakikata dava edinmiştir. Şahsında ve hizmetinde görünen bütün yüksek vasıf ve kemalat ancak kutsi davasından aksetmektedir. Nasıl ki binler aynı ortasında bulunan bir lamba, Nurani ışığa malik olduğu için karşısındaki aynalar adedince külliyet kesbeder ve o kadar kıymet alır. Zira her bir aynada bir lamba ışığıyla beraber mevcuttur, aynen öyle de. Bediüzzaman şu kainatın ve umum zamanların manevi güneşi olan Kur'an-ı Hakîm'e ve dini i mübini İslam'ın mübelliği Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a müteveccih olmuştur. Ve onların ziyasına makez Risale-i Nur'un zuhuruna, inkişafına vesile olduğu için Eserinden ışık alan, davasından feyiz ve kuvvet alan yüzbinler, hatta milyonlarca insanın aynı misal, akıl, kalp ve ruhlarında manen yaşamakta ve örnek bir insan, büyük bir mütefekkir olarak kabul ve yad edilmektedir. İşte onu manen yaşatan bu gibi kıymetlerdir. Dalalet yeryanlarının karşısında ehli iman, fedakarlarından büyük bir şahs manevi meydana çıkararak, Muhkem bir sedd-i ve imani tesis edip müminlerin nokta-i istinadı olmasıdır. İnandığı kutsi davaya gösterdiği azim ve sebatla müminlerin kalplerini ihtizaza vererek ruhlarda İslami aşk ve heyecanı uyandırmasıdır. Fânilere, perestiş eden biçare insanlara baki ve layemut bir hakikatı gösterip nazarları oraya çevirmeye çalışmasıdır. Vazifesinin böyle ulviyetiyle beraber, fakat beşeriyet itibarıyla ubudiyet vazifesiyle de kendini herkesten ziyade kusurlu, noksan ve aciz gören ve öyle bilen, dergah rahmette aciz ve fakr ile niyaz eden ve insanlığa rahmeti, saadeti talep eden bir abd-i azizdir, bir fakir-i Evet o, bir kimsenin imanını kurtarırsam, o zaman bana cehennem dahi gül gülistan olur demektedir. Nefsindeki enaniyet ve gurur putunu kırmakla kalmamış, alemdeki tabiat perestlerin putlarını dahi tavrumar etmek gibi bir vazife gördüğü, dost ve düşman herkesin malumu olmuştur. İşte Bediüzzaman hakkında takdir ve tebliği ifade eden bütün yazılar bu mana içindir. Bazı gazetelerin zaman zaman yaptıklarını şiyattan anlaşılıyor ki, din ve İslamiyet düşmanları ekseriya, perde ardından bahaneler icat ederek dine saldırmaktadırlar. Doğrudan doğruya, Dinin ve İslamiyetin aleyhinde bulunmuyorlar. Dine hizmet eden, bu uğurda türlü fedakarlıklara katlananları nazar-ı ammede kötülemek, halkın sevgisini çürütmek için hücuma geçiyorlar. Ta ki dine hizmet edenleri atıl vaziyete getirip, dini inkişafa mani olsunlar. İmansızlığın, ahlaksızlığın revaç bulmasını temin etsinler. Demokrasi devrinde ve din hürriyetine müsaade edildiği bu zamanda böyle olursa, Din, zehirdir diye millet kürsüsünden ilanat yapıldığı bir devirde dindarlara, hususen İslami gelişme ve inkişafa hizmet edenlere nasıl davranıldığı kolayca anlaşılır. Devre sabıkta, üstad ve nur talebelerini mahkemeye sevk edenler arasında öyleleri çıkmış ki, kanun perdesi altında menti ideolojilerine, şahsiyetin ve ihtiraslarına göre hareket etmişler. Vazifelerinin icabını yapmaları lazım gelirken, sanki vatan ve millet hainlerini yakalamış gibi çeşitli iftiralarla ve iftiralarla zamanla talebelerine hücum etmişler. Mahkeme beraat vermişken, kanunu tatbik etmekle mükellef bazıları, Sayit Nursi için yakında idam edileceği şayiasını etrafa yaymaktan sıkılmamışlardır. Biz bu yazılarla onlar aleyhinde konuşmak değil, bir hakikati beyan etmek istiyoruz. Belki onlardan birçoğu bu hareketinde mazurdur, mecburen yapmıştır. Her ne olursa olsun, bu muameller ispat ediyor ki, Bediüzzaman'ın muhakeme olunduğu, mahkemeye sevk edildiği tarihlerde, gizli dinsizler, ifsat komiteleri faaliyetteydiler, Mahkeme eliyle mahkum edemedikleri ve davasana mani olamadıkları Said Nursi'ye, insafsızca iftiralarda, yalan propagandalarda bulunacaktılar ve bulundular. Bu elin vaziyeti gören her insaf sahibi, onun müstakim bir din adamı, hakikat adamı olduğunu söylemekten çekinmemiştir. Binanaley. Bediüzzaman ve Risale-i Nur hakkında tekrarla ve ısrarla devam ede gelen takdirkar yazı ve takrizlerin meşhedilmesinin bir mühim amili de bu olsa gerektir ve tenkit edilmemelidir. Nazarı dikkatle bu zatı ve eserlerini temaşa edenler, kemal takdirle tebrik ve senadan kendilerini alamamışlardır. Bilhassa mahkum ettirilmek için sevk edildiği mahkemeler ve ehli i hukuklar, eserlerini ve hayatını tepkikten sonra eserlerinde görünen kemalat ve güzelliği tasdik etmişlerdir. Şu halde, milletin en zeki ve ferasetli tabakasının, ehli akıl ve kalbin yarım asırdan beri devam ede gelen ve gittikçe umumiyet kesbeden Said Nursi ve Risale-i Nur hakkındaki kanaat ve ifadeleri gerçekten büyük bir hakikatın tezahürü olarak kabul edilmek icap eder. Sual. Madem Allah Ali'dir, O'nun bilmesi ve iltifat kafi'dir. kâfidir. Kemal, büyük da ima kendilerini set etmişler. Hem baki bir alemde hakikatlar bütün çıplaklığıyla ortaya döküleceğine göre, niçin Risale-i Nur'un meziyetleri, ilahi inayet ve ikramlar çoklukla zikredilmiş? Said Mürsel'in Hizmet-i Kur'aniyesi esnasında mazhar olduğu harika muvaffakiyet ve kemalat beyan edilmiş. Ve bunlar niçin neşhedilmiş? Hatta ilmi eserlerinin bir çoğunun arkasında bu nevi takvizler konulmuş. Cevap Bu hususta mukmi cevaplar bazı mektuplarda vardır. Bir hülasası şudur. Bediüzzaman'ın Risale-i Nur'un neşriyle hizmeti doğrudan doğruya Kur'an hesabınadır. İman hakikatlarının neşi, Müslümanların imanlarının takviyesi, kuvvetlenmesi, dolayısıyla İslam dininin teali etmesi, din düşmanlarının müfsit hücumlarının def edilmesi ve İslam dininin insanlar arasında maddi ve manevi kemalatın züdde ve hülasası olduğunu âleme ilan etmek ve herkese kanaat-ı kat'iye vermek için zikredilmiştir. Yukarıda bahsedildiği gibi, aleyhte olanlar öyle insafsızca hücumlarda bulunmuşlardır ki, Said Nursi, hassiz muaruzlara, çok kuvvetli ve kesretli düşmanlara karşı az, fakir, ve zayıf olan Risale-i Nur talebelerine kuvve-i maneviye, gaybî indak, teşcih, sebat ve metanet vermek için Risale-i Nur hakkındaki ikram-ı ilahi ve hizmetin makbuliyetine ait inayet-i zikretmiş, insafsız hücum ve asılsız iftiralara karşı mecburiyetle müdafaya geçilmiştir. Hem tarihçi hayata geçen bir mektubunda dediği zaman, ben itiraf ediyorum ki, Böyle makbul bir eserin masarı olmaya hiçbir becehliyyetatım yoktur. Fakat çok önemsiz bir çekirdekten koca dal gibi bir ağacı halk etmek kudret-i ilahiyenin şe'nindendir ve adetidir ve azametine delildir. Ben kasemle temin ederim ki Risale-i senadan maksadım. Kur'an'ın hakikatlarını ve imanın rükünlerini teyit ve ispat benişidir. Halik-ı Rahim'ine yüz şükür olsun ki beni kendime beğendirmemiş, nefsinin ayıplarını ve kusurlarını bana göstermiş ve o nefsi emmareyi başkalara beğendirmek arzusu kalmamış. Kabir kapısında bekleyen bir adamın arkasındaki fani dünyaya riyakârane bakması acınacak bir hamakattır ve dehşet verici bir hasarettir. İşte bu halet ruhiye ile yalnız hakikat-i imaniyenin tercümanı olan Risale-i Nur'un Kur'an'ın malı olarak meziyetlerini izhar ediyorum. Sözlerdeki hakaik ve kemalat benim değil Kur'an'ındır ve Kur'an'dan tereşju etmiştir. Madem ben faniyim, gideceğim, elbette baki olan bir şey ve bir eser benimle bağlanmamak gerektir ve bağlanmamalı. Evet, lezzetli üzüm salkımlarının hasiyetleri kuru çubuğunda aranılmaz. İşte ben de öyle kuru çubuk hükmündeyim. Evet, Said Nursi, Risale-i Nur'la dinsizliğe ve İslamiyet aleyhindeki cereyanlara karşı giriştiği Kur'an ve iman hizmetinde çok yardımcılara, hükümet ve milletçe teşvik ve müzaherete muhtaçken, akiz, çeşitli iftira, tezvir ve idhamlarla hapse sürülmek, eserlerini imha etmek, halkı kendinden soğutmak için aleyhinde türlü isnatlar yapılmıştır. Elbette hak bildiği mesleğini, Kur'an'ın şerefine, ve Hz. Peygamber'in nübüvvetinin teâlisine ait hizmetini aleyhteki iftiralardan müberrah kılmak için hakikatı söyleyecek, müdafada bulunacak. Faraza bazılar tarafından şahsi bir noksanlık telakki edilse bile, umumun istifade ve saadeti için şahsi zararına da razı olacaktır. Onun için Risale-i Nur hakkında beyan edilen ve neşredilen senalara bu gibi noktalardan bakmak lazımdır. Yoksa hizmete zarar olur dar düşünce ile hareket etmek zamanında değiliz. İmansızlar, kendi muzur mesleklerini, menti ideolojilerini, sahte kahramanları, hatta İslam düşmanlarını, onlar asla layık olmadığı halde, çeşitli medhu sena ile insanlığın nazarına göstermeye, alkış toplamaya çalışıyorlar. Uzağa gitmeye lüzum yok. Dünyayı saran dehşetli dinsizlik cereyanını idare edenler, büyük kahramanlar olarak ilan edilirken, neden Müslümanlar, hak dinlerini medhusena etmesinler. Onun kemalatını, uldiyetini neşretmesinler. Kur'an'a ayna olan ve bu zamanın dinsizlik cereyanlarına meydan okuyup, dine en büyük hizmeti ifa eden bir eser külliyatı ve onun muhterem, mütevazi, hassiz zulümlere maruz kalmış mı elifi methedilmesin. Halbuki yazılan yazılar, mücerret mevzular olarak değil, ekseriyetle müdafaa kabirinden, aleyhteki iftiralara cevap olarak neşredilmiş hakikatlardır. Üstadın hayatı, külli hizmeti noktasından topluca iki büyük safha arz etmektedir. Birincisi, doğuşundan itibaren tahsil hayatı, Van'daki ikameti, İstanbul'a gelişi, siyasi hayatı, seyahatleri, harbi umumiye iştiraki, Rusya'daki esareti, İstanbul'da darul hikmetik İslamiye azalığında bulunuşu, kuvvay milliyede İstanbul'daki hizmeti, Ankara'ya gelerek İlk meclisi mebusandaki faaliyetleri ve kısa bir müddet sonra Van'a çekilip inzivayı iktiyar etmesi gibi her biri ayrı bir hayat sahnesi olan üstadın hayatının bu birinci safhası iman ve Kur'an hizmeti itibarıyla ikinci safha hayatının mukaddemesi hükmündedir. İkinci büyük hizmetine hazırlıktır. Ömrünün 50. senesine kadardır. İkincisi Van'da inzivada iken darbe net yediliği İsparta'nın Barna nahayesinde ikamete memur edildiği zamandan başlar ki, Risale-i Nur'un zuhuru ve intişarıdır. Azami iflas, azami fedakarlık, azami sadakat, metanet ve dikkat ve iktisat içinde Risale-i Nur'la geliştiği hizmet-i imaniye ve manevi cihad-ı Hayatının bu ikinci safhası, harbi umumi neticesinde inkıraz bulmasıyla insanlık aleminde medeniyeti ve şerieyi mahveden, ...ve semavi dinlerle mücadeleyi esas ittihaz edilen komünizm rejiminin insaniyetin yarısını istila ederek dünyayı dehşete saldığı... ...ve memleketimizi tehdide yeltendiği ve manevi tahribatının tehlikesine maruz kaldığımız bir devreye rastlar. Bu devre bin senedir Kur'an'a bayraktarlık yapmış, İslamiyete asırlarca hizmet etmiş, kahraman bir millet için dikkatle incelenmesi lazım gelen bir devredir. Üstad Risale-i Nur'u teylif ederken... Kur'an'ın ihrcazi, lem'aları olan bu eserlerin her tâife insaniyede inkişaf edeceğini, dinsizliğin memleketimizi istilasına mani olacağını, memleketle millet için bir sedd-i kur'ani vazifesini göreceğini. Risale-i Nur hizmetinin umumiyet kesmedi, Türk milletinin yine İslamiyet'in kahraman bir ordusu ve fedakârı olacağını. Risale-i Nur'un meşri ve ileride resmen intişarı milletçe benimsenmesi ve maalif dairesinin hakikat-ı yapışması neticesi maddeten ve manen, milletin terakki edeceğini, İslamiyet'in büyük kuvvet bulacağını zikretmiştir. Risale-i Nur bir alemdir, ünmandır. Bu zamanda zuhur eden Kur'ani hakikatlar manzumesidir. Necip milletimizin insaniyeti kübra olan İslamiyet'e sarılması, yepyeni bir ruh ve taze bir iman aşkı ve heyecanı içinde uyanmasının ifadesidir. İçinde bulunduğumuz asrın değiştirdiği hayat şartları ve yeni bir dünya nizamı ve görüşü karşısında imanın tahkim ve takviyesiyle feveran eden Hamiyet-i İslamiye'nin manasıdır. Mütenebbih kalpleri iman ve muhabbet-i nebevi ile, coşkun ve cihandeğer şeref intisabıyla seref-raz fedakârların yetişmesi ve bu milletin mazisine mütenasip kahramanlığı, yüksek iman ve ahlakı izhar etmesi işaretidir. Bediüzzaman, Risale-i Nuru, hiçbir makam ve meşrebin tesiri altında kalmadan, maddi manevi hiçbir menfaat ve hissiyat karışmadan, doğrudan doğruya, Kur'an-ı Hakim'in umumun istifade edebileceği ve umuma hitap eden hakikatlarını tefsir etmiş, bu hakikatların tercümanlığını yapmıştır. Tehlif ettiği asarından herkes istifade edebilmektedir. Bu taiteye, bir sınıf halka mahsus değildir. Bu tarihçi hayat, okuyucuların nazarını, bu zamanda Kur'an'ın hikmet nurları olan Risale-i Nur'a çevirip ondan istifadeyi gösterecektir. Said Nursi ise Kur'an'ın hizmetinde fedakarana çalışmış, Sünneti i peygamberiye ittiba etmiş, numuney-i intisal bir zat olarak görünmektedir. Tarihçi hayatta geçen bazı mektuplardan anlaşılacağı üzere, Said Nursi bir zamanlar felsefe mesleğinde çok ileri gitmiş, sonra Kur'an-ı Hakîm'in hak ve hakikate erişmiş ve bu zamanda, fen mefessefe ile iştihal edip, şek ve şüphelere maruz kalanları, akli delillerle şüphelerden kurtaracak eserler tehlif etmiştir. Risale-i Nur'un yolu, mesleği, bu zamandaki hayat şartlarına, insanların ahval ruhiyelerine göre en selametli, en kısa ve umumi bir cadde-i Kur'an'dır. Serâpa, ilim ve tefekkür üzerine gitmektedir. İçtimai hayatta çeşitli hizmetler gören terklerin istifadesi büyüktür. Risale-i Nur'u okuyan ve ondan ders alarak tefekkür imaniyi kazananlar, dünyevi vazife ve mesleklerini ahiret hayatına ve ebedi saadete vesile yaparak büyük bahtiyarlığa erişecektir. İslam dinindeki bu büyük hakikatı dert eden münevverler, elbette hak dininin hizmetini büyük bir saadetle beruhte edecekler. Hakikatı arayan fakat bulamayan insanlığa da neşre çalışacaklar. Evet, talebe, profesör, mebuz, kim olursa olsun, mesuliyet dairesi olanlar, muhiyetini tenvir ile mükelleftir. Bir vilayet, hatta bir memleketin saadet ve selameti, tenvir ve irşadı ile mükellef olanlar, elbette çok daha ziyade müteyakkız davranmak mecburiyetindedirler. Sayit Nursi, Risale-i Nur'la bu millete en büyük hizmeti, iyiliği yapmıştır. Mukabilinde şahsı için bir teşekkür dahi istemiyor. Gerçi şahsına tevcih edilen yüksek medih ve tavsifatı hâbi mektuplar var. Bunları okuyucuların nurlardan istifadelerine bir alamet olduğu cihetle Risale-i Nur hesabına kabul etmiş, hakikatta Said Nursi'nin bu milletten, gençlikten istediği iman ile dünyevi ve uhrevi saadeti kazanmalarıdır. Bunun için Kur'an'ın bu zamana ait dersi olan Risale-i Nur'u esas tutup her yerde, her dairede neşrini iman hakikatlarının öğrenilmesini istemektedir. Kendisi defalarca bu millet ve memleket aleyhindeki cereyanlara karşı yegane çarenin Nur olduğunu ihtar etmekte ve müjdelemektedir. Üstadın rıza-i ilahiye matuf, hizmet, hareket ve faaliyetlerini başka maksatla gayelere yorumlamak isteyenler ancak basiretsizliklerini ilan ediyorlar. İnsanın yüksek mahiyet ve ruhunun istediği hakiki saadet, ancak Kur'an'ın gösterdiği yolda ve Rıza-i parıldadığı ufuktadır. Bediüzzaman, Risale-i Nur'la insanla bu yolu ve bu ufku göstermekte, sırat-ı ashabının nurlu kafilesine iltihak etmenin insan için elzem olduğunu duyurmakta ve ispat etmektedir. İşte biz acizane hazırladığımız bu eserle bu hakikata bir nebze hizmet etmek istedik. İstikbalin münevver bahtiyarlarına bir meekhaz olarak bu eseri neşediyoruz. Daha derin ve geniş bir tarihçe hazırlanması bireyimizdir. Hazırlayanlar. Ve minallahü tevfik. Birinci kısım. İlk hayatı. Bediüzzaman Said Nursi. Hicri 1294. Miladi 1877 tarihinde. Bitlis vilayetine bağlı Hizan kazasının İstharik nahiyesinin Nurs köyünde doğmuştur. Babasının adı Mirza, anasının adı Nuriye'dir. 9 yaşına kadar peder ve validesinin yanında kaldı. O esnada bir halet ruhiye, tahsilde bulunan büyük biraderi Molla Abdullah'ın ilimden ne derece feyizyat olduğunu tetkike sevk etti. Molla Abdullah'ın gittikçe tekamül ederek, köydeki okumamış arkadaşlarından okumakla tezahür eden meziyetini düşünüp hayran kaldı. Bunun üzerine ciddi bir şevkle tahsili gözüne aldı ve bu niyetle nahiyeleri İsparit ocağı dahilinde bulunan Tav köyünde Molla Mehmet Emin Efendi'nin medresesine gitti. Fakat fazla duramadı. Haleti fıtriyeleri icabı, daima izzetini koruması ve hatta amirane söylenen küçük bir söze dahi tahammül edememesi, medreseden ayrılmasına sebep oldu. Haşiye, Molla Said'de küçük yaşta görülen bu izzet nefse muhabbetten gelmiyordu. Kader-i İlahi, istikbalde İlahi Kelimetullah vazifesini inayetiyle vereceği bir abdine, o vazifeyi bir hakkın ifası için lazım olacak hasletlerden biri olan İzzet-i vermişti. Molla Said henüz o zaman bunun mahiyet ve hikmetini belki bilemiyordu. Fakat zaman gösterdi ki, şimdi muhteşem bir ağaç mahiyetini alan, Risale-i Nur'un muazzam ve geniş hizmetinin levazımatından olan İzzet-i Cenab-ı Hak Molla Said'in ruhunda ta o zaman küçük bir çekirdek olarak derc etmişti. Tekrar... Nus'a döndü. Nus'ta ayrıca bir medrese olmadığından dersini büyük biraderinin haftada bir defa sıvaya geldiği günlere ederdi. Bir müddet sonra Pirmiş Karyesi'ne sonra Hizan Şeyhi'nin yaylasına gitti. Burada da tahakküme tahammülsüzlüğü dört talebe ile geçinmemesine sebep oldu. Bu dört talebe birleşip kendisini daima taciz ettiklerinden bir gün Şey Seyyid Nur Muhammed hazretlerinin huzuruna çıkıp i̇zhar Az ile, arkadaşlarını şikayet etmeyerek şöyle dedi. Şeyh Efendi, bunları söyleyiniz. Benimle dövüştükleri vakit dördü birden olmasınlar. ikişer ikişer gelsinler. Seyyid Nur Muhammed, küçük Said'in bu mektubundan hoşlanarak, sen benim talebensin, kimse sana ilişemez buyurdu. Bu hadiseden sonra Şeyh talebesi diye yad edildi. Burada bir müddet kaldıktan sonra biraderi Molla Abdullah ile beraber Nurşin köyüne geldiler. Yaz olması dolayısıyla ahali ve talebelerle birlikte Şeyhan Yaylası'na gittiler. Orada biraderi Molla Abdullah ile bir gün dövüşmüş, Tâhi Medresesi müderdisi Mehmet Emin Efendi küçük sayıda ''Niçin kardeşinin emrinden çıkıyorsun?'' diye işe karışmış. Bulundukları medrese meşhur Şeyh Abdurrahman Hazretlerinin olması dolayısıyla hocasına şu yolda cevap verir. ''Efendim, şu tekkede bulunmak hasediyle.'' ''Siz de benim gibi talebesiniz. Şu halde burada hocalık hakkınız yoktu.'' diyerek gündüz vakti bile herkesin güçlükle geçebileceği cesim bir ormandan geceleyin, geçerek Nurşin'e gelir. Şarki Anadolu'da medrese teşkilatındaki hususiyetlerden birisi şudur ki, icazet almış bir alim istediği köyde hasbeten lillah bir medrese açar. Medrese talebelerinin ihtiyacı, iktidarı olursa, medrese sahibi tarafından iktidarı yoksa, Halk tarafından temin edilir. Hoca meccanen ders verir. Talebelerin iaşe ve levazamatını da halk ve da ederdi. Bunların içinde yalnız molla sahip hiçbir suretle zekat almıyordu. Zekat ve başkasının eseri minneti olan bir parayı katiyen kabul etmiyordu. Haşi'ye bir, zekat ve sadaka ve mukabilsiz hiçbir şey almadığının sebep ve hikmeti, Risale-i Nur'dan ikinci mektup ve sair risalelerde beyan edilmiştir. Evet, Mullah Said'in istikbalde Risale-i Nur'la göreceği hizmet-i kemali kemal-i ihlasla ifası ve bu hizmetin meydana gelebilmesi için, uhrevi hizmetin mukabilinde hiçbir şey talep etmemek olan Kussi düsturun icmali bir fiilistesi. Daha küçük yaşındayken rahmet-i tarafından ruhunda yerleştirilmişti. şimdi bir müddet kaldıktan sonra hizana döndü. Sonra medrese hayatını terk ederek pederinin yanına geldi. Ve bahara kadar evde kaldı. O sırada şöyle bir rüya görür. Kıyamet kopmuş. Kainat yeniden dirilmiş. Mullah Said, Peygamber aleyhissalatü vesselamı nasıl ziyaret edebileceğini düşünür. Nihayet Sırat Köprüsü'nün başına gidip durmak hatırına gelir. Herkes oradan geçer. Ben de orada beklerim der. Ve Sırat Köprüsü'nün başına gider. Bütün Peygamberan-ı İzam Hazaratı'nı birer birer ziyaret eder. Peygamber Efendimiz'i de ziyarete mazhar olunca uyanır. Artık bu rüyadan aldığı teyiz, tahsili ilim için büyük bir şeyh uyandırır. Haşi 2, tarihçi hayatında yazılmamış, o rüyada mazhar olduğu bir hakikatı sonradan şöyle anladık ki, bununla sahip, Hazreti Peygamber'den ilim talebinde bulunmasına karşılık, Hazreti Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam, ümmetinden sual sormamak şartıyla, i̇lm Kur'an'ın talim edileceğini tepşir etmişler. Aynen bu hakikat hayatında tezahür etmiş. Daha sabavetinde iken bir Allami asır olarak tanınmış. Ve katliyen kimseye sual sormamış. Fakat sorulan bütün suallere mutlaka cevap vermiştir. Pederinden izin alarak tahsil yapmak üzere Arvas nahiyesine gider. Burada icra-i eden meşhur Molla Mehmet Emin Efendi, kendisine ders vermeye tenezzül etmeyip, Talebelerinden birisine okutmasını tavsiye edince, izzetine ağır gelir. Bir gün bu meşhur müderris camide ders okutmaktayken, Molla sahip itiraz ederek, ''Efendim öyle değil.'' kitabında bulunur. Okutmasına tenezzül etmediğini hatırlatır. Orada bir müddet kaldıktan sonra, Mir Hasan Veli Medresesine gitti. Aşağı derecede okuyan yeni talebelere ehemmiyet verilmemek, bu medresenin adeti olduğunu anlayınca, Sırayla okunması icap eden yedi ders kitabını terk ederek sekizinci kitaptan okuduğunu söyledi. Birkaç gün sonra Vastan kasabasına gittiyse de orada tebdil hava için ancak bir ay kadar kaldı. Bilahare, Molla Mehmet isminde bir zatın refakatında Erzurum vilayetine tabi Bayezid'e hareket etti. Hakiki tahsiline işte bu tarihte başlar. Bu zamana kadar hep sarf ve nahib mebadileriyle meşgul olmuştu ve izhara kadar okumuştu. Bayezid de Şeyh Mehmet Celali Hazretleri'nin nezdinde yaptığı bu hakiki ve ciddi tahsili üç ay kadar devam etmiştir. Fakat pek gariptir. Zira Şarki Anadolu usulü tedrisiyle Molla Camii'den nihayete kadar ikmali nüsah etti. Buna da her kitaptan bir veya iki ders, nihayet on ders tederrüs etmekle muvaffak oldu ve mütebakisini terk eyledi. Hocası Şeyh Mehmet Celali Hazretleri niçin böyle yaptığını sual edince Molla Said cevaben. Bu kadar kitabı okuyup anlamaya muktedir değilim. Ancak bu kitaplar bir mücevherat kutusudur. Anahtarı sizdedir. Yalnız sizden şu kutuların içinde ne bulunduğunu göstermenizin istirhamındayım. Yani bu kitapların neden bahsettiklerini anlayayım da bin ahare tab'ıma muvafak olanlara çalışırım demiştir. Maksadı ise Esasen kendisinde fıtreten mevcut bulunan icat ve teceddüt fikrini medrese usullerinde göstermek ve bir teceddüt vücuda getirmek ve bir sürü haşiye ve şerhlerle vakit zayi etmemekti. Haşiye 3, 23 senede TLF'i tamamlanan ve 130 kitaptan müteşekkil Risale-i Nur adlı eserleriyle ilmi kelam sahasında bir teceddüt yaptığı görülmüştür. Evet kendisi 15 sene tahsili lazım gelen ilmi 3 ayda elde etmesi gaybi bir işarettir ki bir zaman gelecek. 15 sene değil, bir sene bile ilmi iman dersini alacak, medreseler ele geçmeyecek. İşte o zamanda müştaklara 15 senelik dersi 15 haftada ellere verebilecek Kur'an'î bir tefsir çıkacak. Ve Said onun hizmetinde bulunacak. Evet tam zuhur etti ve aynen görüldü. Risale-i Nur, 30 senelik müthiş bir zamanda, gizli dinsiz ve ifsat komitelerinin hücumlarına rağmen, iman hakikatları derslerini yüzbinler nüshalarıyla her tarafta neşrettiler. Ve binler kalemlerin gayretleriyle matbaalara ihtiyaç bırakmadan, Kur'an'ın bu yeni dersleri yayıldı. Milyonlarca insanın imanlarının takviyesine vesile oldu. Anadolu'daki Risale-i Nur'un faaliyeti, iman hizmeti ve makul yüksek dersleri, Herkesin nazara dikkatini celbetti. Mahkemeler ve tetkikler yoluyla Cenab-ı Hak nurları ehli siyaset ve hükümete de okutturdu. Ve mektepliler arasında yayıldı. Genç İslam ve iman fedakarları çoğaldı. Ve bunun büyük bir neticesi olarak küfr mutlakın ve dalaletin hücumu önlendi, geri çekildi. Yer yer bütün vatanda din nehimde cereyanlar başladı. İzni ilahi ile. Halim İslam ve insaniyete doğmaya başlayan İslami saadet'in fecri sadıkını gösterdi. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Bu suretle alel usul 20 sene tahsili lazım gelen ulum ve fünunun zübde ve hüle 3 ayda tahsil ve ikmal etmiştir. Bunun üzerine hocalarının hangi ilim tabına muvafık olduğu sualine cevaben bu ilimleri birbirinden tefrik edemiyorum ya hepsini biliyorum ve yahut hiçbirisini bilmiyorum der. Herhangi bir kitabı eline alırsa anlardı. 24 saat zarfında Cemul Cevamiye, Şerhül Mevakıf, İbnül Hacer gibi kitapların 200 sayfasını kendi kendine anlamak şartıyla mütalaa ederdi. O derece ilme dalmıştı ki, hayatı zahiriyle hiç alakadar görünmezdi. Hangi ilimden olursa olsun, sorulan suale tereddütsüz derhal cevap verirdi. O zamanki hayatına kısa bir bakış. Evvela. Mükemay-i mesleklerine sülük ederek zühd ve riyazete başladı. Mükemay-i Şakiyyun, tediric kanunu mucibince vücutlarını riyazete alıştırmışlardı. O ise tedirice riayet etmeyerek birdenbire riyazete daldı. Gün geçtikçe vücudu tahammül etmeyerek zayıf düşmeye başladı. Üç günde bir parça ekmekle idare ediyordu. Ulema-i riyazetin küşa-yişi fikre hizmet ettiği, Nazarıyesi üzerine onlar gibi yapacağım diye çalışıyordu. Saniyen, İmam Gazali Hazretlerinin ihya olumunda tasavvuf noktayı nazarında, dama yürüyibuk e ilamala yürüyibuk, sana şüphe veren şeyleri bırakıp şüphe vermeyen şeylere bak. Kaidesini ittibaen, ekmeği bile bir zaman terk edip otla idareye koyuldu. Saliyen, nadir konuşuyordu. Kürtlerin Edip dahilerinden Molla Ahmet Hani Hazretlerinin gündüzleyin bile hauf ile girilen kubbey i saadetine kapanır, bazen geceleyin de orada kalırdı. Bundan dolayı ahali zamana Ahmet Hani Hazretlerinin teyzine mazhar olmuştur diyorlardı. Bu hali müşharun ileyhin kerametine hamlederlerdi. O vakitlerde kendisi 13-14 yaşlarındaydı. Sonra ulemadan mümtaz simalarla mülakat etmeye karar verdi. Bağdat'a ziyaret kastıyla kocasından izin istedi. Derviş kıyafetine girdi. Yolları takip etmeden dağlarda, ormanlarda, gece dolaşarak Bağdat'a gitmek niyetinde iken Bitlis'e geldi. Bitlis'te Şeyh Mehmet Emin Efendi Hazretlerinin yanına giderek iki gün kadar dersinde bulundu. Şeyh Mehmet Emin Efendi kendisine Kisve-i girmesini teklif etti. Molla Said verdi: ben henüz şimdi böluğa vasıl olmadığımdan, ''Muhterem bir müderris kıyafetini kendime yakıştıramıyorum ve ben bir çocuk iken nasıl koca olabilirim?'' diyerek teklifini kabul etmemiştir. Bundan sonra Şirvan'daki biraderinin yanına gitti. Orada büyük kardeşiyle ilk görüşmede aralarında şöylece kısa bir muhabere cereyan etti. ''Molla Abdullah, sizden sonra ben Şerhi Şemsi kitabını bitirdim. Siz ne okuyorsunuz?'' dediği zaman, ''Ben 80 kitap okudum.'' Molla Abdullah ne demek? Bediüzzaman, ikmali nüsah ettim ve sıranıza dahil olmayan birçok kitapları da okudum. Molla Abdullah, öyleyse seni imtihan edeyim. Bediüzzaman, hazırım, ne sorarsanız sorunuz. Molla Abdullah biraderini imtihan eder. kifayet ilmiyesini takdirle sekiz ay evvel talebesi bulunan Molla Said'i kendisine üstat kabul etti. Ve talebelerinden gizli olarak küçük biraderinden ders almaya başladı ve bir abi. Daha evvel okuttuğu kardeşini kendisine ustat yaptığını sezdirmiyordu. Nihayet talebeler Molla Abdullah'ın Molla Said nezdinde ders okuduğunu kapıdan anahtar deliğinden gizlice görünce taaccüp ederek sormuşlarsa da Molla Abdullah cevaben, nazar değmemek için ben ona ders veriyorum demiş ve talebelerini aldatmıştır. Molla Abdullah'ın yanında bir müddet kaldıktan sonra sihirte gelir. Orada bulunan Molla Fetullah Efendinin medresesine gider. Molla Fetullah Molla sayili. Geçen sene Suyuti okuyordunuz. Bu sene Molla Camii mi okuyorsunuz? Bediüzzaman Evet, Camii bitirdim. Molla Fetullah hangi kitabı sorduysa bitirdim cevabını alınca daha yurda kaldı. Bu kadar kitabı bitirdiğini, hem de az zamanda bitirdiğini aklına sığıştıramadı. Ta acıp etti de dedi. Geçen sene deli idin bu senede mi delisin? diyor zaman insan başkasına karşı kesri nefis için hakikati ketmedebilir fakat babadan daha muhterem olan üstadına karşı hakikat mahsulun başka bir şey söyleyemez emrederseniz söylediğim kitaplardan beni imtihan edinizler. Molla Fetullah hangi kitaptan sorduysa cevabını güzelce verir bunun üzerine bu muhavereyi dinleyen ve bir sene evvel Said'in hocasının hocası bulunan molla Ali Suran namındaki zat kendilerinden ders almaya başladı. Molla Fetullah pekala zekada harikasınız. Fakat hıfsınız nasıldır? Makamat-ı Haririye'den bir satırını iki defa okumakla edebilir misiniz diyerek kitabı uzatır. Molla Said alarak bir yaprağını bir defa okumakla hıfzedi ve okudu. Molla Fetullah zeka ile hıfsın ifrat derecede bir kimsede tecammüu nadirdir, diyerek hayatta kaldı. Bediüzzaman oradayken, Cem'ul Cevami kitabını günde bir iki saat iştigal etmek üzere bir haftada hıfz etti. Bunun üzerine Molla Fethullah şu kelamı söyleyerek kitabın üzerine yazdı. Kat جَمَعَا فِي <gülüyor> Cemul جَمْعُ الْجَوَامِعِ جَمِعَهُ فِي جُمِعَةٍ Cem'ul Cevami kitabının tamamını bir cumada hıfsında cem etmiştir. Bu hal Siirt'te şuyu bulmuş ve Molla Fetullah ulemaya bizim medreseye gayet genç bir talebe geldi. Her ne sual ettimse bila tevakkuf cevap verdi. Bu yaşta zekasına ve ilmine ve fazlına hayran kaldım diyerek pek çok metheder. Bunun üzerine ulema bir yerde toplanarak Bediüzzaman'ı davet ederler. Bediüzzaman intihap ettikleri bütün suallerine bila tereddüt cevap verirken, Mulla Fetullah'ın yüzüne bakıyordu. Sanki kitaba bakıyor gibi kendilerinden okuyarak cevap veriyordu. Bunu gören ulema zamanın harikulade bir genç olduğuna hükmedip faziletini takdir ve sena ettiler. Bu hal etrafta işitilir. Ahali kendisine veliyullah derecesinde ihtiram eder. Ve o azarla bakarlar. Bu vaziyet ikinci derecede bulunan bir takım alim ve talebelerin rekabetlerini arttırdı. Genç, Tecrübesiz talebelerden bir kısmı, ilmen mağlup edemedikleri zamanı kavga yoluyla iskat etmek teşebbüsünde bulunmuşlarsa da, meseleden haberdar olan siirt ahalisi, kendisini kurtarmak için gelmişler. Ahali nazarında büyük mevkii olduğu için, derhal muarızların ellerinden kurtarılmış ve bir odaya bırakılmış ise de, zaman mesleklerine olan fevkalade muhabbetinden, Muarızları bulunan talebe ve ehli ilmin cahillere hedef olmamasını temin için kendisi odadan çıkıp muarızları tarafından telef edilse bile ehli ilmin işine cahillerin karışmamasını müdafaa eder. Bu ihtilafı kaldırmak maksadıyla herhangi bir talebeye, beni öldürünüz, ilmin haysiyetini muhafaza ediniz gerek yüzünü çevirmişse de hiçbir talebe kendisine hücum etmemiş ve nihayet ihtilaf bertaraf edilmiştir. Sihir Mutasarrıfı kendisini muhafaza etmek üzere yanına çağırdı. Ve o talebeleri nefh edeceği haberini tebliğ etmeye gönderdiği jandarmaya karşı dediği zaman. Biz talebeyiz. Birbirimizle dövüşürüz, barışırız. Binaenaleyh mesleğimiz haricinde bulunan birisinin bize karışması muhafık olmadığından gelemeyeceğim. Ve hata da benimdir cevabında bulunarak jandarmaları reddetmiştir. Bu esnada 15-16 yaşlarında bulunuyordu. Lakin kuvve-i pek çevik ve metindir. Saidül meşhur lakabı ile ediliyordu. Sırtta kendisiyle mücadele etmek isteyen bütün arkadaşlarına karşı hazır bulunduğu ve aynı zamanda sorulacak bütün suallere cevap vereceğini, kimseye sual sormayacağını ilan etti. Sonra tekrar Bitlis'e geldi. Bitlis'te bir iki şeyh hanedanının alim ve talebelerin arasında geçimsizlik olduğunu işitir fesad netice veren sözlerin, bilhassa gıybetin İslamiyet'e yakışmadığını onlara iftar edince, Molla Said'i Şeyh Emin Efendi'ye şikayet ederler. Şeyh Emin Efendi ise, ''Henüz çocuk olduğundan kabili hitap değildir.'' der. Bu söz, Molla Said'e tedbir edildiği anda, zaten bu gibi sözlere fıtraten tahammülsüz olduğundan, Şeyh Emin Efendi'nin huzuruna çıkarak elini öper. Ve ''Efendim, beni imtihan ediniz.'' tabiri hitap olduğumu ispat etmek isterim, der. Şeyh Emin Efendi, mütelevi ilimlerden ve en müşkül meselelerden 16 sual terkik ederek sorar. Molla Said, suallerin umumuna cevap verdikten sonra, Kureş Camii'ne gider, ahaliye vaaz ve nasihat etmeye başlar. Bunun üzerine Bitlis ahalisinin bir kısmı Molla Said'e, bir kısmı da Şeyh Emin Efendi'ye yardım etmek isterler. Bundan dolayı vali, büyük bir vukuata meydan vermemek için Bediüzzaman'ı nef yeder. Bu defa da Şirvan'a gider. Zaten infirat eden böyle sakların muarızları pek çok bulunur. Bilhassa mücadeleyi ilmiyede mağlup düşenlerden bazı zahir hocalar, Molla ahali nazarında küçük düşürmek için var kuvvetleriyle çalışıyorlardı. Her hususatını tecessüs ettirirlerdi bir gün. Nasılsa kazaen sabah namazını geçirmiş. Buna vakıf olan kasımları, Molla Said namazı terk etmiştir diyerek ahali arasında işaada bulundular. Molla Said'den soruldu ki, niçin herkes bunu böyle söylüyor? Molla Said, evet esassız bir şey, alemin içinde çabuk yayılmaz, hata bendedir. Onun için iki cezaya uğradım. Birisi Allah'ın itabı, diğeri Nas'ın tarizi. Bunun esas sebebi ise, geceleyin adet edindiğim, bir de şerefi terk ettiğimdir. İşte alemin ruhu bu hakikata temas etmişse de, tamamını kavrayamayarak, ismini bilemeyip, şu veçiyle hatayı isimlendirmişler cevabını verir. Şirvan'da bulunduğu sırada Sirt civarında birisi gelerek, ''Aman efendim, Sirt'e bir çocuk gelmiş. Kendisi 14-15 yaşında. Umum ulemayı izam etti.'' Şunu izah etmek için sizi davete geldim der. Molla Said de şu davete icabet ederek Siirt'e gitmek için hazırlanır. Yola düşerler. İki saat gittikten sonra o küçük hocanın evsaf ve kıyafetini sorar. O adam, efendim ismini bilmiyorum. Fakat ilk gelişte derviş kıyafetinde olup omuzunda bir postaki vardı. Bilahare talebe kıyafetine girdi ve onun ulemayı izah etti. Bunu dinlediğinde kendisinden bahsettiğini. Ve bir sene evvelki kendi vukuatının şimdi civar köylerde şuyu bulduğunu anlayarak geriye döner. Davete icabet etmez. Bilahare Sirt'e bağlı Tildo kasabasına gitti. Meşhur bir türbeye kapandı. Orada harika olarak Kamus'u okyanusu bab Sin'e kadar hıfzetti. Ne fikre binaen Kamus'u hıfzetti sorulduğunda, Kamus her kelimenin kaç manaya geldiğini yazıyor. Ben de bunun aksine olarak her manaya... Kaç kelime kullanıldığını gösterir bir kamus vücuda getirmek merakına düştüm. Cevabında bulundu. Meskur türbeye kapandığı vakit, küçük biraderi Mehmet yemeğini getiriyordu. Yemek içindeki taneleri kubbenin etrafında bulunan karıncalara vererek, kendisi ekmeğini yemeğin suyuna batırarak kanaat ediyordu. Neden dolayı taneleri karıncalara veriyorsun demildiğinde, bunlar hayat-ı içtimaiyeye malikiyet, ve fevkalade vazifeşinaslık ve çalışma bulunduğunu müşahede ettiğim için Cumhuriyet perverliklerine mükafeten kendilerine muavenet etmek istiyorum cevabında bulunmuştur. Haşiye 1935'te Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde Cumhuriyet hakkında fikrin nedir? sualine verdi. Eskişehir Mahkeme Reisinden başka daha sizler dünyaya gelmeden benim dindar bir Cumhuriyetçi olduğumu elimizdeki tarihçi hayatın ispat eder, diyerek yukarıda zikredilen karınca hadisesini anlatır ve şöyle der. hulefay Raşid'in her biri hem halife hem reis-i cumhuriydi. sıddık Ekber, aşere-i mübeşşereye ve sahabe-i kirama elbette reis-i cumhur hükmündeydi. Fakat manasız isim ve resim değil, belki hakikat adaleti ve hürriyet-i şer'iyeyi taşıyan manay dindar cumhuriyetin reisleriydiler. iken bir gece, Şeyh Abdülkadir Geylani Kudisise e Ruhu hazretlerini rüyasında görür. Geylani Hazretleri Kudisise e Ruhu kendisine hitaben Molla Sait Miran aşireti reisi Mustafa Paşa'ya gidiniz ve kendisini tariki hidayete davet ediniz. Yaptığı zulümden vazgeçerek namaza ve emri marufa müdavim olmasını tavsiye ediniz. Aksi takdirde öldürünüz. Molla Sait bu rüyayı görür görmez hemen tedarikini yaparak Miran aşiretine doğru kilodan hareket eder. Doğruca Mustafa Paşa'nın çadırına girer. Paşa orada bulunmadığından biraz istirahat eder. Sonra Mustafa Paşa içeri girer. Orada hazır olanların hepsi kıyamettikleri halde Molla Said yerinden bile kımıldanmaz. Paşa'nın nazarı dikkatini celbedince aşiret binbaşılarından Fettah Bey'den kim olduğunu sorar. Fettah Bey meşhur Molla Said olduğunu bildirir. Halbuki paşa ulemadan hiç hoşlanmazdı. Şüphesiz bunun üzerine daha fazla kızmış ise de izhar etmemişti. Molla Said'e niçin buraya geldiğini sorunca Molla Said cevap elmi. Seni hidayete getirmeye geldim. Ya zulmü terk edip namazını kılacaksın veyahut seni öldüreceğim demesinden paşa hiddetlenerek dışarı çıkar. Biraz dolaştıktan sonra yine çadıra girer ve Molla Said'e niçin geldiğini tekrar sorar. Molla Sait, sana söyledim ya. Onun için geldim der. Mustafa Paşa çadırın direğinde asılı bulunan Sa'idin kılıcına işaret ederek bu pis kılıçlama ve bir zaman kılıç kesmez, el keser cevabında bulunur. Mustafa Paşa tekrar dışarıya çıkarak biraz gezindikten sonra içeriye girer ve zamana Benim Cezire'de çok alimlerim var. Eğer hepsini izzam edebilirsen senin dediğini yaparım. Eğer izzam edemezsen seni fırat nehrine atarım. Molla Said bütün ulemayı izam etmek benim haddim olmadığı gibi beni de nehre atmak senin haddim değildir. Fakat ulemaya cevap verince sizden bir şey isterim ki o da mazeret fikridir. Şayet sözünde durmazsan seni onunla öldüreceğim der. Bu muhavereden sonra paşa ile birlikte atlarla Cezire'ye giderler. Yolda paşa katıyan Molla Said'le konuşmaz. Bani hanı dedikleri mevkiye gelince yorgunluğundan Mulla Said orada biraz yatar. Uykudan uyanır uyanmaz etrafında bütün cezire alimlerinin kitapları ellerinde beklediklerini görür. Biraz görüştükten sonra çay ikram edilir. Cezire alimleri Mulla Said'in şöhretini işittikleri için mebhut ve hayran bir vaziyette çaylarını bile unutarak Mulla Said'in sualine intizar etmekteydiler. Mulla Said ise... Kendi çayını içtikten sonra dalgın dalgın karşısında bulunan bir iki alemin çayını da içer. Onlar fark edemezler. Mustafa Paşa hocalara hitaben, ben okumuş değilim. Fakat Molla Said ile mücadelenizde mağlup olacağınızı şimdi anlıyorum. Zira bakıyorum ki siz düşünmekten çaylarınızı unuttuğunuz halde Molla Said kendi çayını içtikten başka iki üç bardak da sizin çayınızı içti. Bunun üzerine biraz latife ettikten sonra Molla Said bu alimlere karşı. Efendiler, ben deniz vaat etmişim. Hiç kimseye sual sormam. Binaenaleyh suallerinize muntazırım der. Bu hocalar 40 kadar sual sorarlar. Umumuna cevap verdikten sonra her nasılsa Molla Said bir sualin cevabını yanlış söylediği halde karşısındakiler doğru terakki ederek tasdik etmişlerdi. Meclis dağılınca Molla Said hatırlar. Hemen arkalarından koşarak, affedersiniz, bir sualin cevabını yanlış söylediğim halde farkına varmadınız diyerek cevabını tahsih eder. Hocalar dediler, işte şimdi hakkıyla bizi tam izam ettiniz. Sonra o hocalardan bir kısmı Molla Said'ten ders almaya gelirler. Bundan sonra Mustafa Paşa ahdettiği mazer tüfeğini hediye eder ve namaz kılmaya başlar. Molla Said ilmindeki emsalsiz, harika istidadı derecesinde, vücutça da gayet idmanlı ve kuvvetliydi. Güreş tutmaktan pek hoşlanırdı. Medreselerde bulunan umum talebelerle güreşirdi. Hiçbirisi güreşte bile onu mağlup edemezdi. Mustafa Paşa ile bir gün at yarışına çıkarlar. Fakat kasti olarak Mustafa Paşa gayet serkeş ve talimsiz ve hiç binilmemiş bir at hazırlanmasını emreder. Molla Said'e binmek içindedir allah Alem attan düşüp ölmesini istemiş. 16 yaşında bulunan Molla Said, serkeş atı biraz dolaştırdıktan sonra koşturmayı arzu eder. At onun verdiği istikametten çıkarak başka bir istikamete doğru koşar. Var kuvvetiyle durdurmak isterse de muvaffak olamaz. Nihayet çocukların bulunduğu yere gider. Cezire ağalarından birisinin oğlu yol üstündeyken hayvan iki ayağını kaldırıp çocuğun omuzları arasına vurunca, Çocuk yere düşerek hayvanın ayakları altında çırpınmaya başlar. Nihayet etraftan imdada ulaşırlar. Çocuğu hareketsiz, ölü suretinde görünce Molla Said'i öldürmek isterler. Ağanın hizmetçileri hançerlerini çekince Molla Said hemen rovalverine el atar ve adamları hitaben. Hakikata bakılırsa çocuğu Allah öldürmüş. Zahire bakılırsa at öldürmüş. Sebebe bakılırsa Kel Mustafa öldürmüş. ''Çünkü bu atı bana o verdi. Durunuz. Ben gelip çocuğa bakayım. Ölmüşse sonra muharebe edelim.'' diyerek attan inerek çocuğu kucaklar. Çocukta hareket görmeyince soğuk suyun içine batırıp çıkarır. Çocuk gülerek gözünü açar. Bunun üzerine bütün ahali mütehagir kalırlar. Bu acip vaka üzerine bir müddet cezirede kaldıktan sonra talebesi Molla Salih ile Bedevi Arapların meskeni olan bir oya giderler. Orada biraz kalınca tekrar Mustafa Paşa'nın eskisi gibi zulme başladığını işitir. Yanına gider ve ona nasihat eder, tehdit eder. Bir gün bir münakaşa arasında Mustafa Paşa'ya yine mi zulme başladım. Seni hak namını öldüreceğim tehdidinde bulunur. Paşa'nın katibi ortaya atılır. O sırada Molla Sayit Mustafa Paşa'yı zulmünden dolayı çok tahkir eder. Paşa bu tahkire tahammül edemeyerek öldürmek için üzerine hücum eder. Fakat Miran ağaları zapt ederler. Nihayet Mustafa Paşa'nın oğlu Abdülkerim, Molla Said'e yaklaşarak, ''Onun akidesi yanlıştır, rica ederim. Şimdilik buradan başka yere teşrif ediniz.'' der. Abdülkerim'in sözünü kırmaz. Yalnız olarak Bedevilerin meskeni olan, bir o çölüne doğru hareket eder. Yolda Bedevi eşkıyalarına tesadüf eder. Bedevilerin silahları ve Molla Said'in silahı mavzer olduğundan eşkiyalara doğru kurşun atmaya başlar. Eşkiyalar çekilirler. Yoluna devam ederken ikinci çeteye tesadüf eder. Bu defa eşkiyalar çok olduğundan etrafını çevirirler. Kendisini öldürecekleri sırada işlerinden birisi tanıyarak "Ben bunu Miran aşiretinin içinde gördüm. Bu meşhur bir adamdır." deyince derhal bedeviler çekilerek kusurlarının af buyurulmasını dilerler. Ve korkulu olan yerlerde kendilerine muhafızlık yapmak istemişlerse de Molla Said reddedip yalnız olarak yoluna devam eder. Birkaç gün sonra Mardin'e gelir. Mardin uleması muarazaya kalkışırlarsa da muvaffak olamazlar. Evlatları yaşında olan genç Said de harika bir şekildeki ilmi kudreti görünce kendilerine üstad kabul ederler. Bu esnada Mardin'e gelen iki talebeye tesadüf etti. Bunlardan birisi Cemaleddin Efkani'ye mensup olup, diğeri Tarikatı ı Sunusiye'den idi. Bunlar vasıtasıyla hem cemal Din Efgani'nin mesleğine hem de Tarik-i Sunusiye aşinalık peyda etti. Molla Said çok genç yaşta iken siyasi hayata atılır. Vatan ve millete hizmete başlar. İlk hayatı siyasiyesi Mardin'de başlamıştır. Bunun üzerine bir mutasarrıfın pençe-i kahrıyla elleri bağlı muhafız nezaretinde Bitlis'e nefiyedildi. Jandarmalarla yolda giderken namaz vakti gelir. Namaz kılmak için kayıtların açılmasını jandarmalara ihtar eder. Jandarmalar kabul etmeyince demir kayıtları bir mendil gibi açarak önlerine atar. Jandarmalar bu hali keramet addedip hayretler içinde kalırlar. Teslimiyetle, rica ve istirham ile. Biz şimdiye kadar muhafızınız idik. Bundan sonra hizmetçiniziz derler iken bir gün kendilerine, vali ile bir kısım memurların içki içtikleri ihbar olununca hiddetlenerek, Bitlis gibi dindar bir memlekette, hükümeti temsil eden bir zatın irtikap ettiği bu muameleyi kabul edemem, diyerek içki meclisine gider. Evvela içki hakkında bir hadis-i şerif okuduktan sonra pek acı sözler söyler. Valinin vurdurmak için işaret etmesi ihtimaline binaende bir elini roval verinin bulunduğu yerde tutar. Fakat vali, fevkalade mütehammil ve hamiyetli bir zat olduğundan katbiyen ses çıkarmaz. Oradan ayrılınca valinin yaveri Genç Said'e, ''Ne yaptınız? Söyledikleriniz idamınızı mucittir.'' der. Genç Said, ''İdam hayalime gelmedi. Hapis ve nefi zannederdim her neyse. Bir münkeri def etmek için ölürsem.'' ''Ne zararı var?'' cevabında bulunur. Oradan avdetinden bir iki saat sonra iki polis vasıtasıyla vali kendisini istetir. Valinin odasına girerken, vali hürmet ve tazimle genç Said'i karşılayarak elini öpmek ister. İltifatla yer göstererek, ''Herkesin bir üstadı vardır, sen de benim üstadımsın.'' der. Genç Said, fıtraten bir kanun altında yaşamayı, bir hareketinin tahdit olunmasını sevmez her halinde her hareketinde gayet serbest olmasını arzu eder ve daima ben hürriyetle ve serbestiyetimi hiçbir keyfi kanunla tahdit ettirmem derdi bunun içindir ki ilk İstanbul'a teşriflerinde yine her kayıttan uzak kalmakta ısrar etmiş ve hayatının bütün safhalarında bu vaziyet müşahade edilmiştir ondaki bu serbestiyet ve hürriyet aşkı hayatının yarısından sonra Avrupa'dan gelen müthiş bir dalalet ve zındık-ı taarruzuna karşı koymayı ve felsefeyi tabiyyeden doğan dehşetli bir istibad-ı mutlakın hilaf-ı Kur'an prensiplerine boyun eğmemeyi, onlara itaat etmemeyi ve hakiki hürriyet-i meşrua olan İslami hürriyet ve medeniyete çalışmayı netice vermiştir. Molla Said Bitlis'teyken 15-16 yaşlarındaydı. Henüz Sinni böluğa vasıl olmuştu. O zamana kadar bütün malumatı sünuhat kabilinden olduğu için uzun uzadıya, mütalaya lüzum görmezdi. Fakat o zaman, şimdi buluğa vasıl olduğundan mı veya siyasete karıştığından mı, her midense, eski sünuhat yavaş yavaş kaybolmaya başladı. Bunun üzerine her türlü fenne ait eserleri tepkike koyuldu. Bilhassa dini İslam'a varit olan şek ve şüpheleri reddetmek için... Metali ve mevakıf nam eserlerle, ulum-ı âliye, sarf, naiv, mantık vesaire ve aliyeye tefsir ve ilmi i kelama dair 40 kadar kitabı iki sene zarfında hıfz eyledi. Hatta her gün okumak şartıyla hıfz ettiği kitapların üç ayda bir kere devrine muvaffak oluyordu. Molla Said'in iki mutezat hali vardı. Birincisi, fikrinin münkeşif bulunduğu vakitler ki, her ne eline alırsa onu anlamaması mümkün değildir. İkincisi, fikrinin münkabız bulunduğu vakitler ki, mütalâ değil konuşmaktan bile hoşlanmazdı. Mullah Said günde bir iki cüz okumak suretiyle, Kur'an'ı hıfza başladı. Her gün iki cüz ezber etmekle, Kur'an'ın mühim bir kısmını hıfzına aldı. Fakat iki sünuhat ile tekmeyle müyesser olmadı. Birincisi, Kur'an'ın çok süratle okunması bir hürmetsizlik olmasın diye. İkincisi, Kur'an hakikinin hıfzının daha ziyade lüzumu var diye kalbine gelmiş. Onun için, Kur'an hakikinin anahtarı olacak ve şubahata karşı muhafaza ve mukabele edecek. Hikmet ve Fünun-u İslamiye'ye dair 40 risaleyi 2 senede hıfzına aldı. Her gün bir parça ezberden okumak suretiyle hepsini 3 ayda ancak devrediyordu. Mirkat ismindeki kitabı ve şerh olmaksızın hıfz etmeye başladı. Bilahare, eline geçen meskur kitabın ve şerhi ile kendi noktayı nazarını karşılaştırmış. Bütün meseleler muvaffuk olup ancak üç kelime tavaf etmemiş. Bu tevcihleri de ulemanın tahsinine mazhar olarak kabul edilmiştir. Bir gün Bitlis meşayihinden Şeyh Mehmet Küfrevi Hazretlerinin kendilerine beddua ettiğini Birisi yalandan söyler. Bunun üzerine Müşarun İleyhi ziyarete gider. Şeyh Hazretleri Molla Said'e iltifat eder. Tebellüken bir ders verir. İşte Molla Said'in en son aldığı ders bu olmuştur. Bir gece Molla Said rüyasında Şeyh Mehmet Küfrili Hazretlerini görür. Kendisine hitaben Molla Said gel beni ziyaret et gideceğim demesi üzerine hemen gider ziyaret eder. Ve şeyhin uçup gittiğini görünce uyanır. Saata bakar, saat gecenin yedisidir. Tekrar yatar. Sabahleyin şeyhin hanesinden matem seslerinin yükseldiğini işitir. Oraya gider ve şeyh hazretlerinin gece saat 7'de vefat ettiğini haber alır. Mahzun olarak geriye döner. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Rahmetullahi aleyh, amin. Biz Allah'ın kullarıyız. Sonunda yine O'na döneceğiz. Allah'ın rahmeti üzerine olsun. Amin. Molla Said şarkın büyük ulema ve meşayihinden olan Seyyid Nur Mehmet, Şeyh Abdurrahman-ı Tagi, Şeyh Feyhim ve Şeyh Mehmet Küfrevi gibi zevat ı aliye'nin her birisinden ilim ve irfan hususunda ayrı ayrı derslere nail olduğundan onları pek severdi. Ulama'dan Şeyh Emin Efendi Molla Fetullah ve Şeyh Fetullah Efendilere de ziyade muhabbeti vardı. Van'da maruf ulema bulunmadığından Hasan Paşa'nın daveti üzerine Molla Said Van'a gitti. Van'da 15 sene kalarak aşairin irşadı için aralarında seyahatle, tedris ve tederris vazifesiyle hayat geçirdi. Van'da bulunduğu müddet vali ve memurin ile ihtilat ederek, ...bu asırda yalnız eski tarzdaki ilmi kelamın İslam dini hakkındaki şek ve şüphelerin reddine kâfi olmadığına kanaat hasıl etmiş ve Fünû'nun tahsiline lüzum görmüştür. Haşiye 1, Bediüzzaman'ın çok genç yaşındaki bu vukufiyeti, onun istikbaldaki çok muazzam hizmet-i Kur'aniye ve İslamiyesi için hazırlanmasını temin etmiştir. Bu kanaatini o zaman izhar ettiğinden 30-40 sene sonra ilmi kelamda bir teceddüt yapan Risale-i Nur külliyatının teyletine Cenab-ı muvaffak eylemiştir. Bu kanatı hasıl ettiği o zamanda, ulûm müspete müsbete denilen bütün fenleri tetebbua başlayarak, pek kısa bir zamanda tarih, coğrafya, riyaziyat, jeoloji, fizik, kimya, astronomi, felsefe gibi ilimlerin esaslarını elde etmiştir. Bu ilimleri bir hocadan ders alarak değil, yalnız kendi mütalası sayesinde hakkıyla anlamıştır. Mesela bir coğrafya muallimini mübahaseye girişmeden evvel 24 saat içerisinde eline geçirdiği bir coğrafya kitabını etmek suretiyle ertesi gün Van valisi merhum Tahir Paşa'nın konağında izah eder. Ve yine aynı surette bir muaraza neticesinde 5 gün zarfında kimyayı, gayri uzviyi inorganik kimya elde ederek kimya muallimiyle muarazaya girişir ve onu da izam eder. İşte pek genç yaşındaki meskur harikuladeliklere ve bahri umman halinde bir ilme malikiyetine şahit olan ehli ilim, Molla Said'e Bediüzzaman lakabını vermiştir. Bediüzzaman, Van'da bulunduğu müddet zarfında, o zamana kadar edindiği fikir ve mütalalar ve ilmi ve dini tedris usullerini görmekle ve zamanı ihtiyacı zarurilerini nazar-ı itibarı almakla Kendisine mahsus bir usulü tedris icat eder. Bu da hakaiki dinyeyi asrın fehmine uygun en yeni izah ve beyan tarzlarıyla ispat etmek suretiyle talebelerini tembir etmektir. Molla Said, Van'da bulunduğu zamanlarda bazı hususlarda o havalini ulamasına muhalif bulunuyordu. Haşi 2. Aynı vaziyet 80 senelik hayatında da devam etmiştir. Bu hususlar şunlardır. 1. Katiyyen hiç kimseden hediye olarak para almamak ve maaş bile kabul etmemek, evet, hayatta hiçbir maddi mülkiyeti olmayıp, fakir ve kimsesiz ve daimi nefi ve hapislerle çok sıkıntılı ve dehşetli musibetler içerisinde yaşadığı halde, kimseden para ve mukabelesiz hediye almadığı bilmiş müşahede görülmüştür. 2. Hiçbir alimden sual sormamak, 20 sene zarfında daima ancak sorulanlara cevap vermişti. Bu hususta kendileri derlerdi ki, ben ulemanın ilmini inkar etmem, binaenaleyh, kendilerinden sual sormak fazladır. Benim ilmimden şüphe edenler varsa sorsunlar, onlara cevap vereyim. 3. yanında bulunan talebelerini, aynı kendisi gibi zekat ve hediye almaktan men etmek. Onları da yalnız rıza ilahi için çalıştırırdı. Hatta çok zamanlar talebelerini kendi yaşı ederdi. 4. daima mücerret kalmak ve dünyada hiçbir şeyle alaka peyda etmemek. Bunun içindir ki, bütün malımı bir elimle kaldırıp götürebilmeliyim demiştir. Bu halin sebebi sorulunca bir zaman gelecek, herkes benim halime gıpta edecektir. Saniyen mal ve servet bana lezzet vermiyor. Dünyaya ancak bir misafirhane nazarıyla bakıyorum derdi. Van'da bulunduğu vakit merhum Vali Tahir Paşa Avrupa kitaplarını tetebbu ederek kendisine sualler tertip edip sorardı. Bunların hiçbirisini görmediği ve Türkçeyi de yeni konuşmaya başladığı halde cevabında tereddüt etmezdi. Bir gün kitapları görür ve Tahir Paşa'nın bunlardan sual terkip ettiğini anlayarak az bir zamanda kitapların muhtabasını elde eder. O zamanda en büyük gaye ve düşüncesi Mısır'daki Camiiül ül Ezher'e mukabil Bitlis ve Vanda medreset Zehra isminde bir darülfünün vücuda getirmekti. Bu teşebbüsünü kuvveden fiile çıkarmak niyetinde olup bunu tasarlıyordu. Vanda yaz zamanlarını Başit ve Beytüşşevap namındaki yaylalarda geçiriyordu. Bir gün Tahir Paşa'ya, Meskur dağlarının başında, Temmuz'da bile buz bulunduğunu söyler. Tahir Paşa itiraz eder ve ''Temmuz'da katliyen oralarda buz bulunmaz.'' iddiasında bulunur. Yayladayken bir gün bunu hatırlayarak Tahir Paşa'ya yazdığı ilk Türkçe mektubunda der. ''Ey Paşa, Bahşid başında buz tuttu. Görmediğin şeyi inkar etme.'' Her şey senin malumatında münhasır değildir. Vesselam. Molla Said aşiretler arasında olan herhangi bir geçimsizliği işitince hemen müdahale ederek irşat yoluyla her iki tarafı da derhal barıştırırdı. Hatta hükümetin bile barıştırmaktan aciz kaldığı Şeker Ağa ile Miran reisi Mustafa Paşa'yı barıştırdı. Ve Mustafa Paşa'ya daha tevbe etmedin mi diye sorunca Mustafa Paşa da cevaben Seyda ne söylerseniz sözünüzden çıkmam demiştir. Mustafa Paşa atla para teberru etmek ister. Bediüzzaman reddederek, şimdiye kadar kimseden para almadığını işitmediniz mi? Bahusuz sizin gibi zalimden nasıl para alırım? Ve siz galiba tevvenizi bozdunuz. Şu takdirde cezireye ulaşamazsınız demiştir. Ve hakikaten cezireye yetişmeden yolda öldüğünü haber alır. Bediüzzaman riyaziyede harikulade bir sürat intikale malik idi. Herhangi bir müşkil meseleyi zihnen hemen hallederdi. Hatta Cedir, mukabele ilminde bir risale tehlif etmişti. Tahir Paşa nezdinde hesap meseleleri münakaşa mevzu olduğunda, hesaba dair hangi mesele bahsedirse başkaları ve en mahir katipler neticeyi bulamadan Molla Said zihnen çıkarıyordu. Çok defalar böyle yarışlara girişir ve umumunda daima birinci gelirdi. Bir defasında şöyle bir sual sordular. 15 Müslüman, 15 gayrimüslim farz edilerek birbiri ardına dizilince bunlara yapılacak her kur'a'da gayrimüslime isabet etmesi matluptur. Nasıl taksim edilir? Bu suale cevaben, bunların 124 vaziyeti muhtemelesi vardır diyerek yapar. Hem de der, bundan daha müşkilini de kendim icat ederim. 2500 vaziyeti muhtemeleye göre yaparım. İki saat şartında 100 adamdan 50 adet gayrimüslimi o vaziyette taksim eder ki daima Kur'an'ı gayrimüslim'e düşürür. Ve hatta 500 gayrimüslim olmakla 250 bin vaziyeti muhtemele üzerine bir mesele çıkarttı ve Tahir Paşa'ya göstererek bir risale şeklinde yazdı. Haşiye: Maalesef o risale Vanda bir yangında yanmıştır. Bediüzzaman Vanda bulunduğu zamanlarda Vali Tahir Paşa ile bazı gazetelerden havadis okurdu. Bilhassa İslamiyet'e alakadar eden hususlara dikkat ederdi. Van'daki ikameti esnasında Alem-i İslam'ın vaziyetini bir derece öğrenmiş bulunuyordu bir gün. Tahir Paşa bir gazetede şu müthiş haberi ona göstermişti. Haber şu idi. İngiliz Meclisi Mebusanında Mebusan'ın da Nazırı elinde Kur'an-ı Kerim'i göstererek söylediği bir nutupta. Bu Kur'an, İslamların elinde bulundukça biz onlara hakim olamayız. Ne yapıp yapmalıyız, bu Kur'an'ı onların elinden kaldırmalıyız. Yahut Müslümanları Kur'an'dan soğutmalıyız, diye hitabede bulunmuştu. İşte bu müthiş haber, onda tarifin fevkinde bir tesir uyandırmıştı. i̇stidad şimşek gibi alevli, duyguları ve bütün metaifi uyanık ve ilim, irfan, ihlas, cesaret, ve şecaat gibi harika inayet ve secciyelere mashar olan zamanın bu havadis üzerine, Kur'an'ın sönmez ve söndürülmez manevi bir güneş hükmünde olduğunu ben dünyaya ispat edeceğim ve göstereceğim diye kuvvetli bir niyet ruhunda uyanır. Ve bu saikle çalışır. Haşiye 1, Said Nursi 65 sene evvel Van'da Vali Tahir Paşa'nın yanındayken okuduğu bir gazetede, İngiliz Müstemmekat Nazırı'nın, İngiliz meclisi ve Mebusan'ın elinde Kur'an'ı göstererek, bu Kur'an Müslümanların elinde kaldıkça biz onları hakiki hakim olamayız. Ya Kur'an'ı ortadan kaldırmalıyız veya onları Kur'an'dan soğutmalıyız sözü üzerine. Ruhunda bir feveran ve nihayetsiz bir gayret uyanır. Kur'an'ın bir mucize olduğunu ispat ederek her tarafa neşretmek ve kafirleri tam susturmak ister. Buna katli karar verir. Vanda bulunduğu 15 sene müddet içerisinde, hıfsına aldığı 80'den ziyade kitabı ezbere devrettiği gibi, alemi İslam'ın hali hazırda durumu hakkında da gerekli her türlü malumatı elde eder. Nazırsız bir Allah'ını olan bir zaman, daha genç yaşında görünen müstesna zeka ve ilminden de anlaşıldığı gibi, sair emsalleri felkinde, kendisine ayrıca hikmet Kur'aniye halin edilmiştir. Kendisi asr-ı hazırın ihtiyacını karşılayacak. Zamanın ilmi ve edebi seviyesinin fevkinde bütün dünyaya Kur'an'ın mucize olduğunu ispat ve herkesi ikna edebilecek bir kabiliyet, metanet, emel ve fedakarlık taşıyordu. Bir buğday tanesi kadar çam çekirdeğinden dal gibi bir ağacın zuhuru, kudret-i ilahiyeyi açıkça gösterdiği gibi, maddi hiçbir kuvvete sahip olmayan bir akis mazlum, ve bir nevi elleri kolları bağlı bir vaziyette, Bediüzzaman'ın çekirdek misal hayatı ve hizmetiyle tarihin en dehşetli bir devrinde hem Anadolu hem alemi İslam hem dünyanın ekserisine de maddeten tesir edecek. Ve zihniyetlerini değiştirecek manevi, külli ve cihan şumul bir inkışafın zuhuru, aynen bir kudret-i mutlaka ve istihdam ilahi ve şevk-i rabbani ile olduğu akla ve kalbe görünmektedir. Fil hakika bir eserinde, tahtesi nimet suretinde, hizmet-i imaniyeye ait, inayet ilahiyeden bahsederken şöyle der. Eski harbi umumide ve daha evvellerinde bir vakai sadıkada görüyorum ki, Ararat dağı denilen meşhur ağrı dağının altındayım. Birden o da müthiş infilak etti. Dağlar gibi parçaları dünyanın her tarafına dağıttı. O dehşet içinde baktım ki, merhum validem yanımdadır. Dedim, ana korkma. Cenab-ı Hakk'ın emridir. O hem Rahim'dir hem Hakim'dir. Birden o halette iken baktım ki, mühim bir zat bana amirane diyor ki, i̇rcaz Kur'an'ı beyan et. Uyandım, anladım ki, bir büyük infilak olacak. O infilak ve inkılaptan sonra Kur'an etrafındaki surlar kırılacak. Doğrudan doğruya Kur'an kendi kendini müdafaa edecek. Ve Kur'an'a hücum edilecek. i̇rcaz onun çelik bir zırhı olacak ve şu icazın bir nevini şu zamanda izharına haddimin fevkinde olarak benim gibi bir adam namzet olacak ve namzet olduğumu anladım. Bediüzzaman Şarki Anadolu'da Medresetü Zehra namında bir Darülfünun'un açmak ya Van'da veyahut da Diyarbakır'da Darülfünun derecesinde bir medrese tesisine çalışmak için İstanbul'a geldi. İstanbul'a gelişini bir muharrir şöyle tasvir etmişti. Şarkın yalçın kayalıklarından bir ateş i zeka İstanbul afakında turu etti. İstanbul'a gelmeden evvel bir gün Tahir başa, Şark ulemasını izan ediyorsun fakat İstanbul'a gidip o denizdeki büyük balıklara da meydan okuyabilecek misin demişti. İstanbul'a gelir gelmez ulemayı münazara'ya davet etti. Bunun üzerine... İstanbul'daki meşhur alimler grup grup ziyarete gelip sualler soruyorlar ve o hepsinin de cevaplarını sahih olarak veriyordu. Bundan maksadı, Şarki Anadolu'daki ilim ve irfan faaliyetine nazar dikkati celbetmekti. Yoksa Molla Said katiyen hotfuruşluğu sevmezdi. Her türlü gösteriş ve işten müberra olarak hareket ederdi. İlim, cesaret, hafıza ve zeka itibariyle pek hareket idi. Aynı derecede. Belki daha ziyade olarak halis ve muhlis idi. Tasannu ve tekellüften katiyen hoşlanmazdı. İstanbul'daki ikametgahının kapısında şöyle bir levha asılıydı. Burada her müşkül halledilir. Her suale cevap verilir fakat sual sorulmaz. Haş-ı 2. Burada şunu ilaveten beyan etmek icap eder ki, Sayit Nursi'nin hayatının son 30-40 senesinde din İslam'a, ve Kur'an'a hizmet cihetinde fevkalade bir rahmet ve inayetle Risale-i Nur ihsan edildiğinden ve alem şumul bir manevi cihadı diniye ve hizmet Kur'aniye'de bulunduğundan anlaşılmış ve sonra kendileri de bir manevi ihtarla kaleme almışlardır ki, onun hayatı bir intizam dairesinde geçiyordu. Yani ileride mühim bir hizmet-i Kur'aniye'de bulunacağı için Cenab-ı Hak o hizmet-i Kur'aniye'ye zemin hazırlamak hikmetiyle. Said'i fevkal şartlar içerisinde ve fevkalade inayet altında harika bir zeka ve daha ile mücehez olarak istihdam ve istimal ediyordu. Onun için tarihçi hayatın başında beyan edildiği vecihle, onun hayat ve ahvaline bu noktayı nazarla bakmak lazımdır. Ve hatta kendisi hürriyetten evvel birçok talebelerine, dostlarına bir nur görüyorum. İstikbale büyük ümitlerle bakıyorum diye ...ehemmiyetli bir Kur'an hizmetinin vuku bulacağını haber veriyordu. Bir hiss i kable kable-l-vuku ile Risale-i Nur'un şimdiki manevi hizmet-i Kur'aniye ve imaniyesini... ...o zamanları siyaset aleminde olacak zannedip, bütün kuvvetiyle İstanbul'da siyaseti dine, Kur'an'a alet ederek çalışıyordu. İstanbul'da grup grup gelen ulemanın suallerini cevaplandırıyordu. Genç yaşında böyle bina istisna bütün suallere cevap vermesi... Ve gayet mukni ve belir ifade ve harika hal ve tavırlarıyla ehl-i ilmi hayranlıkla takdire sevk ediyordu. Ve Bediüzzaman ünvanına bir hakkın dahi görüyorlar. Ve bu fevkalade zatı bir nadire-i olarak tavsif ediyorlardı. Hatta bu zamanlarda Mısır Camil Ezher Üniversitesi reislerinden meşhur Şeyh Bahit Efendi İstanbul'a bir seyahat için geldiğinde Kürdistan'ın sar Yalçın kayaları arasından gelerek, İstanbul'da bulunan Bediüzzaman Said Nursi'yi ilzam edemeyen İstanbul ulaması, Şeyh Bahit'ten bu genç hocanın ilzam edilmesini isterler. Şeyh Bahit de bu teklifi kabul ederek bir münazara zemini arar. Ve bir namaz vakti. Ayasofya Camii'nden çıkıp, çayhaneye oturulduğunda bunu fırsat talakki eden Şeyh Bahit Efendi, yanında ulema hazır bulunduğu halde Bediüzzaman'a hitaben... Yani Avrupa ve Osmanlılar hakkında ne diyorsunuz? Fikriniz nedir der. Şeyh Bahid Efendi'nin bu sualden maksadı, Bediüzzaman'ın Şek olmayan bir bahri umman gibi ilmini ve ateşpare zekasını tecrübe etmek değil, belki zaman-ı istikbale ait şiddet-i ve idari alemdeki siyasetini anlamak idi. Buna karşı Bediüzzaman'ın verdiği cevap şu oldu. İnnen Avrupa hamiletüm bil İslamiye fesatli duymamma, ve İnnen Osmanlıye hamiletüm bil Avrupa iye fesatli duymamma. Yani Avrupa bir İslam devletine hamiledir. Günün birinde onu doğuracak. Osmanlılarda Avrupa ile hamiledir. O da onu doğuracak. Bu cevaba karşı Şehit Bahit Hazretleri, bu gençle minazara edilmez. Ben de aynı kanattayım. Fakat bu kadar veciz. Ve belihane bir tarzı ifade etmek ancak Bediüzzaman'a hastır demiştir. Bediüzzaman'ın İstanbul'da hayatı bir derece siyasidir. Siyaset yoluyla İslamiyet'e hizmet edilecek diye kanaat besliyordu. Siyasi hayata karışması İslamiyet'e hizmet aşkının bir neticesiydi. Daima hürriyet taraftarıydı. Gördüğü haksızlıklardan dolayı Jön Türklere daima muhalefette bulunarak, ''Siz dini incittiniz, gayretullah'a dokundunuz, şeriatı tezlif ettiniz, neticesi vahim olacaktır.'' diye izhar muhalefetten çekinmiyordu. Hürriyetten sonra mücahit arkadaşlarıyla beraber İttihad-ı Muhammedi Aleyhisselatü Vesselam cemiyetini kurmuşlar. Cemiyet pek kısa bir zamanda inkişafa başlamış. Hatta Bediüzzaman'ın bir makalesiyle Adapazarı ve İzmit havalesinde 50 bin kişi cemiyete dahil olmuştu hürriyeti su tefsir etmemek ve meşrutiyeti meşrutiyeti meşrua olarak kabul etmek lazım geldiğini ileri sürerek bu hususta dini gazetelerde makaleler meşrediyor ve hitabelerde bulunuyordu. Bu makale ve hitabeleri emsalsiz denecek kadar belli ve mukmi idi. Ehli ilim ve ehli siyaset Said Nursi'nin bu yazılarından ve derslerinden çok istifade etmişlerdir. O zamandaki intibah-ı Anadolu ve Asya'nın saadet-i dünyeviyyesinin tecr-i sadıkı olarak müjde veriyor. Fakat elden kaçmaması için evamir-i şer'iyeyi çabuk imtisal etmenin zaruri olduğunu ileri sürüyordu. Eğer meşrutiyeti hürriyet-i şer'iye ile kabul etmezsek ve öyle tatbik edilmezse elimizden kaçacak, müstebit bir idareye yerini terk edecek diye iftar ediyordu. O nutuk ve makalelerden numune olarak cüc'i bir kısmını buraya derc ediyoruz. İstanbul haham Başısı, Yahudi Karasso ile Bediüzzaman arasında Selanik'te cereyan eden bir konuşma sırasında, Karasso konuşmayı yarıda bırakarak dışarıya fırlamış ve arkadaşlarına, ''Eğer yanında biraz daha kalsaydım, az kalsın beni de Müslüman edecekti.'' diyerek mağlubiyetini hayret ve telaşla izhar etmiştir. Karasso ki, Osmanlı İmparatorluğunu parçalamak için, sinsi ve tertipli bir şekilde çalışan gizli bir teşkilatı mensup olup ortada fevkalade bir rol oynuyordu. Karasso'nun Bediüzzaman'ı ziyaret etmekten maksadı onu kendi fikrine çevirmek ve meş'um gayesine alet etmekti. Fakat heyhaat... Nihayet menhus 31 Mart hadisesi meydana gelir. Şeriat isteyen ve o hadisede ismi karışan 15 kadar hoca idam edilir. Bediüzzaman onlar mahkeme binasının bahçesinde asılı durdukları... Ve kendisi de pencereden onları gördüğü bir halde muhakeme olunur. Mahkeme reisi Huşşit Paşa sorar, sen de şeriat istemişsin. Bediüzzaman cevap verir, şeriatın bir hakikatına bin ruhumu sefeda etmeye hazırım. Zira şeriat, sebebi saadet ve adalet mağs ve fazilettir. Fakat ihtilacilerin isteği gibi değil. Bediüzzaman'ın divan-ı bu kahramanca müdafası o zaman iki defa tab edilip neşredilmiştir o dehşetli mahkemeden idamını beklerken beraat etmiş ve mahkemeye teşekkür etmeyerek yolda Bayezid'den ta Sultanahmet'e kadar arkasında kalabalık bir halk kitlesi mevcut olduğu halde, zalimler için yaşasın cehennem, zalimler için yaşasın cehennem midalarıyla ile ilerlemiştir. Divan-ı Harpteki müdafasının bir kısmı bu tarihçeyi hayatta yazılmıştır. Ta ki 31 Mart hadisesinin iç yüzü ve Bediüzzaman'ın kahramanca müdafası bir derece anlaşılabilsin. Bundan sonra İstanbul'da fazla kalmaz. Van'a gitmek üzere İstanbul'dan ayrılır. Batum yoluyla Van'a giderken Tiflis'e uğrar. Tiflis'te Şeyh San'an tepesine çıkar. Van'a muvasalat ettikten sonra aşairi, aşiretleri dolaşarak iştimai, medeni, ilmi derslerle onları ışada çalışmıştır. Bu hususta sual-cevap halinde Münazarat isimli bir kitap neşretmiştir. Bediüzzaman'ın bir taraftan ehli siyasetle diğer taraftan halk tabakası ve aşiretlerle muhaveresi, şüphesiz ki gayet merak-averdir. Bütün bunlarda bu zatın yegane azim ve gayesinin, İslamiyet nurunun ve Kur'an hakikatlarının dünyaya yayılması olduğu ve kendisinin de bir dellalı Kur'an vazifesini bütün hayatında ifa ettiği görülmektedir. Sonra Van'dan Şam'a gider. Şam ulemasının ilahı ve ısrarı üzerine, camiül ül Emevi'de on bine yakın, ve içerisinde yüz ehli ilim bulunan azim bir cemaate karşı bir hutbe iradı eder Bu hutbe fevkalade takdir ve tahsin ile kabule mezhar olur. Bilahare buradaki hutbesi hutbe-i şamiye nam ile edilmiştir. Bu hutbe-i şamiye, İslam aleminin içinde bulunduğu maddi manevi hastalıkların nelerden ibaret bulunduğunu, felaket ve esarete hangi sebeplerden dolayı maruz kaldıklarını bildiren ve buna karşı çareyi halas gösteren, ve bundan sonra İslamiyetin zemin yüzünde maddi manevi en yüksek terakkiye göstereceğini, İslami medeniyetin kemal-i haşmetle meydana geleceğini ve zemin yüzünü pisliklerden temizleyeceğini delaili akliye ile ispat eden müjde veren çok kıymetli bütün Müslümanlara hatta insanlığa şamil bir derstir, bir futfedir. Şam'da fazla kalmadı. Şarki Anadolu'da Medrese-tü Zehra namıyla vücuda getirmek istediği Darül Fünun'un için çalışmak üzere İstanbul'a geldi. Sultan Reşad'ın Rumeli'ye seyahat münasebetiyle vilayet şarkı Şarkiye namına refakat etti. Yolda Şimendifer'de iki mektep muallimiyle aralarında bir bahis açılır. Şimendifer'de yaptıkları bu mübahasenin hulasası Hutbe-i Şamiye adlı eserin zeylinde yazılmıştır. O vakit Kosova'da büyük bir İslam Darül Fünun'un tesisine teşebbüs edilmişti. Orada hem iddihatçılara hem Sultan Reşad'a der ki, Şark böyle bir darül daha ziyade muhtaç ve alemi İslam'ın merkezi hükmündedir. Bunun üzerine Şark'ta bir darül açılacağını vaat ederler. Bilahare Balkan Harbi çıkmasıyla o medrese yeri yani Kosova istila edilir. Bunun üzerine müracaatla Kosova'daki darül için taksis edilen 19 bin altın liranın Şark Darül Fünunu için verilmesini talep eder. Bu talebi kabul edilir. Bediüzzaman tekrar Van'a hareket eder. Van Gölü kenarındaki Artemit'te Edremit, o Darül Fünunun temeli atılır. Fakat ne çare ki, Harbi Umumi'nin zuhuruyla teşebbüs geri kalır. Zaten o kış, Molla Said talebelerine hazır olunuz. Büyük bir musibet ve felaket bize yaklaşıyor diye haber vermişti. Bediüzzaman Said Nursi'nin Gönüllü alay kumandanı olarak vatan ve millete fedakârâna hizmetleri. zaman Kafkas cephesinde Enver Paşa ve Fırka Kumandanının hayranlıkla takdir ettikleri hizmet-i yaptıktan sonra Rus kuvvetlerinin ilerlemesinden dolayı Van'a çekildi. Van'ın tahliyesi ve Rusların hücumu sırasında bir kısım talebeleriyle Van karesinde şehit oluncaya kadar müdafaya kat'i karar verdikleri halde. Geri çekilen Van Valisi Cevdet Bey'in ısrarıyla Vastan kasabasına çekildi. Vali, kaymakam ahali ve asker Bitlis tarafına çekilirken bir alay Kazak süvarisi Vastan üzerine hücum etmişti. Molla Sayit Van'dan kaçan ahalinin mal ve çoluk çocuklarının düşman eline geçmemesi için 30-40 kadar kaçamamış asker ve bir kısım talebeleriyle o kazaklara karşı koymuş ve hepsinin kurtulmasını sağlamıştır. Hatta hücum eden kazaklara dehşet vermek için geceleyin onların üstündeki yüksek bir tepeye hücum tarzında çıkıyor. Güya büyük bir imdat kuvveti gelmiş zannettirerek kazakları oyalayıp ilerletmiyordu. Böylelikle Vasta'nın Rus istilasından kurtulmasına sebep olmuştur. O muharebe zamanlarında siper'e döndüğü vakit kıymetler talebesi Mollü Habib ile İşarat-ül tefsirini telif ediyordu. Bazen avcı hattında Bazen at üzerinde, bazen de siper'e girdikleri zaman kendisi söylüyor. Molla Habib de yazıyordu. İşaratul İcaz'ın büyük bir kısmı bu vaziyette telif edilmiştir. Bu Harika Tefsir'in başındaki ifadeyi meramı, tefsir hakkında bir derece malumat vermesi itibarıyla aynen terc ediyoruz. Haşiye Tendi. Bu İşaratul İcaz tefsiri Eski Harbi Umumi'nin birinci senesinde, cephe-i mehasız olarak Kitap mevcut olmadığı halde teylif edilmiştir. Harc zamanının zaruretinden başka, dört sebebe binaen, gayet muhtasar ve icazlı bir tarzda yazılmış. Fatiha ve nısfı evvel daha mücmel, daha muhtasar kalmıştır. Evvela o zaman, izaha müsaade etmiyordu. Eski sahip, icazlı ve kısa tabiratla ifadeyi merham ediyordu. Saniyen, gayet zeki olan kendi talebelerinin derece-i fehimlerini düşünüyordu. ...başkalarının anlamalarını düşünmüyordu. Salisen, eski Said en dakik ve en ince olan Nazm-ı Kur'an'da... icazlı olan i'cazı beyan ettiği için kısa ve ince düşmüştür. Fakat şimdi ise yeni Said nazarıyla mütalaa ettim. El-Hak, eski Said'in bütün hati'atıyla beraber... ...şu tefsirdeki tepkikat ilmiyesi onun bir şaheseridir. Yazıldığı vakit daima şehit olmaya hazırlandığı için... ...halis bir niyetle ve belagatın kanunlarına ve ulum-ı arabiyenin tatbik ederek yazdığı için hiçbirini cerh edemedim. Belki Cenab-ı Hak bu eseri ona bir keffaret-i zunut yapacak. Bu tefsiri tam anlayacak adamları da yetiştirecek inşallah. Eğer birinci harb-ı umumi gibi maniler olmasaydı, tefsirin şu birinci cildi ihrcaz vücudundan olan ihrcaz-ı beyan ettiği gibi diğer cüzler ve mektuplar da Müteferrik tefsir hakikatlarını içine alsaydı, Kur'an-ı Beyana güzel ve tefsiri cani olurdu. Belki inşallah şu cüz'ü tefsir, 130 adet sözler velem ağlar ve mektubat risaleleriyle beraber meahaz olursa, ileride bahtiyar bir heyet öyle bir tefsiri Kur'an'ı yazsın inşallah. Sayit Nursi hem İstanbul'da, fetva emini Ali Rıza Efendi, çok zaman bu tefsiri mütala ile yanına gelen dostlarına müteaddik defalar, bu işarat-ül ircaz bin tefsiri kuvvetinde ve kıymetindedir diye yemin ederek ilan ediyordu. Şark uleması Şam ve Bağdat'ta büyük alimler, işarat-ül gayet harika ve emsalsiz bir tefsirdir diye istihsan etmişlerdir. O muharebede 20 talebe kadar kıymetdar ve işarat-ül ircaz tefsirinin katibi olan Molla Habib, İran cephesinde kumandan Halil Paşa ile mühim bir muhabere vazifesini temin ettikten sonra o Vastan'da şehit düşer. O muharebeler esnasında Ermeni fedaileri bazı yerlerde çoluk çocuğu kesiyorlardı. Buna karşı Ermenilerin çocukları da bazen öldürülüyordu. Bediüzzaman'ın bulunduğu nahiyeye binlerle Ermeni çocuğu toplanmıştı. Molla Said askerlere bunlara ilişmeyiniz diye emretti. Daha sonra bu Ermeni çoluk çocuğunu serbest bıraktı. Onlar da Rusların içerisindeki ailelerinin yanına döndüler. Bu hareket Ermeniler için büyük bir ibret dersi olup Müslümanların ahlakına hayran kalmışlardı. Bu hadise üzerine Ruslar bizi istila ettiklerinde fedai komitelerin reisleri Müslüman çoluk çocuğunu kesmek adetini bırakıp madem Molla Said bizim çoluk çocuklarımızı kesmedi, bize teslim etti, biz de bundan sonra Müslümanların çocuklarını kesmeyeceğiz diye ahdettiler. Molla Said bu suretle o havalideki binlerle masumların felaketten kurtulmasını temin etmiş oldu. Bir müddet sonra Ruslar Van ve Muş tarafını istila edip üç fırka ile Bitlis'e hücum ettiği sırada Bitlis valisi Memduh Bey ile Kel Ali bediüz-Zamana, Elimizde bir tabur asker ve iki bin kadar gönüllümüz var. Biz geri çekilmeye mecburuz dediler. Bediü-Zaman onlara etraftan kaçıp gelen ahalinin ...ve hem de Bitlis halkının malları, çoluk ve çocukları düşman eline düşecek. Biz mahvoluncaya kadar dört beş gün mukavemete mecburuz demesi üzerine... ...onlar, Muş'un sukut etmesi dolayısıyla otuz topumuzu askerler bu tarafa kaçırmaya çalışıyorlar. Eğer sen o otuz topu gönüllülerinle ele geçirebilirsen birkaç gün o toplarla mukavele ederiz ve ahali de kurtulur dediler. Bediüzzaman öyleyse ben ya ölürüm... Veya o topları getiririm diyerek 300 gönüllünün başına geçti. Geceleyin Nurşin tarafına topların getirildiği cihete gitti. Topları takip eden bir alay Rus kazağına kendi muhbirleri Bitlisi müdafaa eden gönüllü kumandanı 3000 adamla ve dağdaki meşhur Musa Bey 1000 kişiyle topları kurtarmaya geliyorlar diyerek pek ziyade ile ihbar etmeleri üzerine. Kazak kumandanı korkmuş ilerleyememişti veği zamanda beraberindeki 300 gönüllüyü rast geldikleri toplara birer ikişer taksim edip bitirse gönderir. Kendisi de ilerleyerek topları birer birer kurtarıp en son topu da üç arkadaşıyla birlikte ele geçirir. Bu şekilde 30 topun bitirse gelmesini temin eder. O toplarla 3-4 gün asker ve gönüllüler düşmana mukabele edip bütün ahali ve cihazat ve mallar kurtulur zaman o halde gönüllülere cesaret vermek için siper'e girmeyerek avcı hattında dolaşırdı. Avcı hattında en ileride atını sağa sola koştururken birden katırına gelir ve ruhuna ilişir ki şu anda şeyi olsam bu vaziyetim yani en ileride göze çarpan şu halim sakın mertebe-i bir esası olan ihlasıma zarar vermesin, bir kod furuşluk manası olmasın diyerek birden akını döndürür ve arkadaşlarının yanına gelir. Haşiye, işte muharebenin şiddetli anında, hayat memat meselesi vaktinde, benim zahiren kahramanlık gibi görünen bu vaziyetim hakiki ihlasa aykırı olmasın diye düşünmesi Kemalat-ı İnsaniye'nin bir misalidir denilebilir. Meydanı harpte düşman karşısında, gülleler içerisinde, talebelerine cesaret vermek için en elzem bir kahramanlığı fiilen göstermek emediyle avcı hattında atını sağa sola döndürürken, bu suretle cesareti imaniye ve şehamet-i islamiyeyi en âlâ bir derecede bir kumandan manasıyla ifa ederken, ruhunda ve niyetinde en âli ve safi bir mertebeyi kemal olan sırr-ı ihlası kaçırmamayı ehemmiyetle düşünmesi ve dikkat kesilmesi, onun zahiren takdire şayan hizmet-i diniyesi, fedakârâne mücahidesi kadar belki daha ziyade ruhunun kemaline de delalet eder. İşte Molla Said. Bütün hayatının şahadetiyle, gerçi Beynel İslam, bedül Zaman, sahib bu Zaman, fahru devran fatinül Asır, ünvanlarıyla yâd edilmiş. Fakat bu hiçbir zaman hakikatsız ve bir sözden ibaret değildir. Risale-i Nur ile yaptığı muazzam hizmet-i imaniye ve Kur'aniyesi ve teşkil ettiği hamiyeti diniye ile serfiraz, milyonlar tedakar talebelerin kutsi şahs-ı manevisi, bir şahidi sadık ve bir delili katıdır Avcı hattında dolaşırken vücuduna dört gülle isabet etmiş fakat geri çekilmemiş ve gönüllülerin cesareti kırılmaması için siperi dahi girmemiştir. Hatta bunu işten Vali Memduh Bey ve kumandan Kel Ali aman geri çekilsin diye haber gönderdikleri zaman demiş, bu kafirlerin güllesi beni öldürmeyecek. Hakikaten üç gülle ölecek yerine isabet ettiği halde biri hançerini, Diğeri tütün tabakasını delip geçmiş ve kendisine bir zarar vermemiştir. Geceleyin vali ve kumandan Ken Ali ve ahali kurtulduktan, gönüller ve askerler çekildikten sonra, bir kısım fedakar talebeleriyle Bitlis'te bakiye kalan bir kısım çareler için kendilerini feda etmek fikriyle kaçmazlar. Sabahleyin düşmanın bir taburuyla müsaade ederler. Arkadaşlarının çoğu şehit olur. Hatta yeğeni ve fedakar bir talebesi olan Ubeyk dahi, kendi bedeline şehit düştükten sonra düşmanın üç sıra askerini yararak geçip hayatta kalan üç talebesiyle pek acip bir surette su üzerinde bulunan bir sütreye girer. Hem yaralı hem ayağı kırık bir halde. 33 saat su ve çamur içinde kalır. Tüfek ellerinde, o vaziyeti müthişe içinde, üst kattaki odada düşman askeri ve zabitleri bulunduğu halde kemali istirahatı kalple, ve ahali'nin kurtulmasının sevinciyle surur içinde beraberindeki arkadaşlarına teselli vererekler. Karşımıza ne vakit çoklukla düşman askerleri gelirse o vakit silahlarımızı kullanacağız. Kendimizi ucuza satmayacağız. Bir iki düşmana kurşun atmayacağız. Latif bir inayeti ilahiyedir ki 33 saat onlar Rus askerlerini gördükleri ve Ruslar da onları aradıkları halde bulamadılar. Bu esnada bir zaman. Talebeleri olan gönüllü fedailere hitaben arkadaşlar, durmayınız. Sizlere hakkımı helal ettim, beni bırakınız. Siz kendinizi kurtarmaya çalışınız demesi üzerine fedakar ve kahraman talebeler. Sizi bu halde bırakıp gidemeyiz. Şehit olursak yine hizmetinizde olsun deyip kalırlar. Sonra Ruslar esir edip Van, Celfa, Tiflis, Kilogrif, Kosturma'ya sevk ederler. Ermeni fedaileri meşhurdur. Hatta öyle rivayet ederler ki fedailerin yüzleri kızarmış kömür üstüne tutulup gözleri patlama derecesine gelse dahi yine sır vermezler. İşte Ruslar o zaman diyorlardı ki, Bediüzzaman'ın gönüllüleri Ermeni fedailerinin tevkindedir. Bunun içindir ki bizim kazaklarımızı imhada fazla muvaffak olmuşlardır. Bediüzzaman'ı Üsara kampına götürürler. Burada şu şekilde şayanı takdir bir halise cereyan eder Bediüzzaman'ın Zaman'ın akıllara hayret veren bir seçkisi. Ehli Sünnet Mecmuası'nın 15 Teşrini evvel 948 tarihli usulunda neşredilmiştir. Ehli Sünnet Gazetesi sahibi avukat bir zatın makalesidir. Ben 1. Cihan Harbi'nde Bitlis mevkimle yaralı olarak esir olurken Bediyü'z da o gün esir düşmüştü. O Sibirya'ya gönderilmiş, en büyük esirler kampındaydı. Ben Bakü'nün Nangün adasında idim. Günün birinde esirleri teftişe gelen ve kampı gezerken zamanın önünden geçen Nikola Nikolaviç'e o hiç ehemmiyet vermiyor ve yerinden kımıldanmıyor. Başkumandanın nazarı dikkatini çekiyor. Tekrar bir bahane ile önünden geçiyor. Yine kımıldanmıyor. Üçüncü defasında önünde duruyor. Percüman vasıtasıyla aralarında şöyle bir muhabere geçiyor. Beni tanımadılar mı? Evet tanıdım. Nikola Nikolaviç, Çar'ın dayısıdır. Kafkas cephesi başkumandanıdır. O halde ne için hakaret ettiler? Hayır, affetsinler. Ben kendilerine hakaret etmiş değilim. Ben mukaddesatımın emrettiğini yaptım. Mukaddesat ne emri diyormuş? Ben Müslüman âlimiyim. Kalbimde iman vardır. Kendisinde iman olan bir şahıs, imanı olmayan şahısta neftaldir. Ben ona kıyam etseydim, mukaddesatıma hürmetsizlik yapmış olurdum. Onun için ben kıyam etmedim. ''Şu halde bana, imansız demekle benim şahsıma, hem ordumu hem de milletimi ve çağrı tahkir etmiş oluyor. Derhal Divani Harp Kurulu'nda isticbab edesin.'' Bu emir üzerine Divani Harp kuruluyor. Karargâhtaki Türk, Alman ve Avusturya zabitleri ayrı ayrı zaman'a rica ederek başkumandana tarziye vermesi için ısrar ediyorlar. Verdiği cevap bu oluyor. ''Ben ahiret diyarına göçmek ve huzuru Resulullah'a varmak istiyorum.'' ''Bana bir pasaport lazımdır. Ben imanıma muhalif hareket edemem.'' Buna karşı kimse sesini çıkarmıyor, neticeyi bekliyor. İsticbat bitiyor. Rus çarını ve Rus ordusunu tahkir maddesinden idam kararını veriyorlar. Kararı infaz için gelen bir manga askerin başındaki subaya, Kemal'i Şetaret'le, ''Müsaade ediniz, 15 dakika vazifemi ifa edeyim.'' diye abdest alıp, iki rekat namaz kılarken, ''Nikola Nikolaviç geliyor. Kendisine hitaben.'' Beni affediniz. Sizin beni tahkir için bu hareketi yaptığınızı zannediyordum. Hakkınıza kanuni muamele yaptım. Fakat şimdi anlıyorum ki siz bu hareketinizi imanınızdan alıyorsunuz. Ve mukaddesatın emirlerini ifa ediyorsunuz. Hükmünüz iptal edilmiş. Dini salahatinizden salihliğinizden dolayı şayanı takdirsiniz. Sizi rahatsız ettim. Tekrar tekrar rica ediyorum beni affediniz. Bütün Müslümanlar için şayan-ı misal olan bu salaveti diniye ve yüksek seceyi arkadaşlarından bir yüzbaşı, müşahedesine müsteniden anlatıyordu. Bunu duydukça ihtiyarsız olarak gözlerim yaşla doldu. Abdurrahim. Gazetenin bu fıkrasının yazılmasını üstadımız emretmedikleri halde hem çok merak aver, hem çok ibret, hem çok heyecan verici olmasından buraya yazılmıştır. hüsr zaman iki buçuk sene kadar Sibirya taraflarında esarette kalır. Bütün hayatını fi sevilillah Kur'an'a, İslamiyet'e, sünnet-i seniyyenin ihyasına hasır ve vakfeden bu fedakarı İslam buralarda da katiyen boş durmaz. İçerisinde bulunduğu muhiyeti tenvir ve irşad için çalışır. Bu müddet içinde kendisiyle beraber esarette bulunan zabitlere dersler veriyordu. Bir gün 90 zabit arkadaşına ders verdiği sırada, bir Rus kumandanı gelir, siyasi ders veriyor diye dersine mani olursa da, faaliyetinin dini, ilmi, içtimai olduğunu öğrenince serbest bıraktırır. Nihayet esaretten kirayla ile kurtulup, Petersburg ve Varşova'ya gelmeye muvaffak olur. Bil-ahare, Viyana tarikiyle Rumi 1334 senesinde İstanbul'a teşrif eder. Harbi de gönüllü alay kumandanı olan Bediüzzaman Said Nursi, bu esaret hayatını bir eserinde şöyle anlatıyor Haşi'ye. Bu esaretten hayli zaman geçtikten sonra Barla'ya bir esir gibi gönderilen üstad, eski macerayı, hayatından bir kısmını da 26. Lema'nın 13. ricası olarak kaleme almıştır. Merak edenler o Risale'ye müracaat edebilirler. 26. Lema'nın 9. ricasından bir kısım. İstanbul'u tekrar şereflendirmesi. Ehli ilmi ve halkı çok fazla memnun ve etti. Kendisine haber verilmeden meşihat dairesindeki Darul Hikmet-i İslamiye azalığına tayin olundu. Darul Hikmet o zaman Mehmet Akif, İzmirli İsmail Hakkı, Elmalılı Hamdi gibi İslam alimlerinden mürekkep bir İslam akademisi mahiyetindeydi. Çok zeki, kahraman ve gayür bir alim olan velid Manevisi ve Biraderzadesi Abdurrahman rahmetullahi aleyh şöyle anlatıyor. 1334 senesinde esaretten geldikten sonra amcam rızası olmadan Darul Hikmet-i İslamiye'ye aza tayin edildi. Fakat esarette çok sarsılmış olduğundan bir müddet mezunen vazifeye gidemedi. Çok defa istifa etmek teşebbüsünde bulundu fakat dostları bırakmadılar. Bunun üzerine Darul Hikmet'e devamı başladı. Haline dikkat ediyordum ki zaruretten fazla kendine masraf yapmıyordu. Maşecce, neden bu kadar muhteşim yaşıyorsun diyenlere cevaben, ben. sevada azama tabi olmak isterim. Sevada azam ise bu kadar tedarik edebilir. Ben kalliyeti müsrifeye tabi olmak istemem demişlerdir. Darul hikmetten aldığı maaştan miktar zarureti ayırdıktan sonra mütebakisini bana vererek hıfsetlerdi. Ben de bir sene zarfındaki Fazla kalmış paraları amcamın bana olan şefkatine, hem malı istihkar etmesine itimaden, haberi olmadan tamamen sarf ettim. Sonra bana dedi ki, bu para bize helal değildi, millet malıydı, niçin sarf ettin? Madem ki öyledir, ben de seni vekil harçlıktan azm ile kendimi nasf ettim. Bir müddet aradan geçti. Hakaik'tan 12 telifatını tap ettirmek kalbine geldi. Maaştan toplanan paraları o tehlifatların tadına verdi. Yalnız bir iki küçüğü müstesna olmak üzere diğerlerini etrafa meccanen dağıttı. Niçin sattırmadığını sual ettim dedi ki, Maaştan bana ku'tu layamut izdir, fazlası millet malıdır. Bu suretle millete iade ediyorum. Darul hikmetteki hizmeti hep böyle şahsi teşebbüsü ileydi. Çünkü orada müştereken iş görmek için bazı maniler görüyordu. Onu tanıyanlar biliyorlar ki, Bediüzzaman kefenini boynuna takmış ve ölümünü göze almıştır. Onun içindir ki, Darul Hikmet'i İslamiye'de demir gibi dayandı. Ecnebi tesiratı, Darul Hikmet'i kendine alet edemedi. Yanlış fetvalara karşı pervasızca mücadele etti. İslamiyet'e muzur bir cereyan ortaya atıldığı vakit, o cereyanı kırmak için eser meşrederdi. Bediüzzaman yanında başka kitaplar bulundurmuyordu neden başka kitaplara bakmıyorsun denildiğinde buyururlardı ki, her şeyden zihnimi tecrit ile Kur'an'dan pehne diyorum. Eserlerden nakletse de bazı mühim gördüğü mesaili tahir etmeden alırdı. Niçin aynen böyle tekrar ediyorsun diye sorulduğunda, hakikat usandırmaz, libası değiştirmek istemem buyururdu. Yukarıda bir nebze zikredilmişti ki, Bediüzzaman hakaiki Kur'an'iye ait 12 tehlifatını, Kabettirmişti. ettirmişti. Haşiye Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin İstanbul'da ve bir kısmını bir ahare Ankara'da tab ile neşretti. o zamanki eserleri 40 sene sonra Arabi Meslevi Nuriye ismiyle bir arada bir mecmua halinde neşredildi. Bu eserlerden üç dördü Türkçe olup mütebakisi Arabi Bu zamana kadar hiçbir kitapta emsali bulunmayan bir tarzı beyan ve ifadeyle hakikatları ispat ediyorlar. Harbi Umumi'de mağlubiyetimizden dolayı fazla müteessir olduğunuzu görüyoruz diyenlere cevaben, ben kendi elemlerime tahammül ettim. Fakat ehl İslam'ın eleminden gelen teellümat beni ezdi. alem İslam'a indirilen darbelerin en evvel kalbime indiğini hissediyorum. Onun için bu kadar ezildim. Fakat bir ışık görüyorum ki, o elemlerimi unutturacak inşallah diyerek tebessüm eylerdi. İstanbul'da en büyük ve en ehemmiyetli ve tesirli hizmet vatanıye ve milliyesinden birisi de, Futuhatı Sitta adlı eseriyle gaddar zalimlerin yüzlerine tükürüp izet diniyeyi ve şeref İslamiyeyi muhafaza etmesidir. İstanbul'un yabancılar tarafından işgali saralarında, İngiliz Anglikan Kilisesinin meşihat İslamiyeden sorduğu altı sualine altı tükürük manasında verdiği makul ve sert cevapları, onun dereceyi cesaret ve kemalat. Ve şecaatını fiilen göstermektedir. Hotobat-ı ne şekli zaman Çanakkale'de muharebe oluyordu. İstanbul'un işgalini müteakip İngiliz başkumandanına bu eser gösterilir. Ve Bediüzzaman'ın bütün kuvvetiyle aleyhte bulunduğu kendisine ihbar edilir. O cebbar kumandan idam kararıyla vücudunu ortadan kaldırmak istediyse de fakat kendisine Bediüzzaman idam edilirse bütün Şarki Anadolu İngiliz'e ebediyen adalet edeceği ve aşiretler her ne pahasına olursa olsun isyan edecekleri söylenmesi üzerine bir şey yapamaz. İstanbul'da İngilizler desiseleriyle Şeyhul İslam'ı ve diğer bazı ulemayı lehlerine çevirmeye çalışmalarına mukabil, Bediüzzaman Kutuvat-ı Sitte adlı eseri ve İstanbul'daki faaliyetiyle İngiliz'in, alemi İslam ve Türkler aleyhindeki müstemlekecilik siyasetini ve entrikalarını, tarihi düşmanlığını etrafa neşrederek, Anadolu'daki Milli Kurtuluş Hareketini desteklemiş. Bu hususta en büyük amillerden birisi olmuştu. Bu hizmetine dair, kendi ifadesinden bir parça. Bir zaman İngiliz Devleti, İstanbul Boğazı'nın toplarını tahrip ve İstanbul'u istila ettiği hengamede, o devletin en büyük daire-i diniyesi olan Anglikan Kilisesi'nin başpapazı tarafından, Meşrihat-ı İslamiye'den dini altı sual soruldu. Ben de o zaman... Darul Hikmetil İslamiyenin azası idim. Bana dediler, bir cevap ver. Onlar altı suallerine 600 kelimeyle cevap istiyorlar. Ben dedim, 600 kelimeyle değil, altı kelimeyle değil, hatta bir kelimeyle değil. Belki bir tükürükle cevap veriyorum. Çünkü o devlet, işte görüyorsunuz, ayağını boğazımıza bastığı dakikada, onun papazı Mahurane üstümüzde sual sormasına karşı yüzüne tükürmek lazım geliyor. ''Tükürün o ehl-i zulmün, o merhametsiz yüzüne.'' demiştim. İstanbul'daki bu çok önemli ve muvaffakiyetli hizmetinden, Türk milletine pek ziyade menfaatler husule geldiğini müşahede eden Ankara hükümeti, zamanın kıymet ve ehemmiyetini takdir ederek Ankara'ya davet ederler. Mustafa Kemal Paşa şifreyle davet etmişse de cevaben, ''Ben tehlikeli yerde mücadele etmek istiyorum.'' siper arkasında mücadele etmek hoşuma gitmiyor. Anadolu'dan ziyade burayı daha tehlikeli görüyorum demiştir. Üç defa şifreyle davet ediliyor. Eski Van valisi, dostu Meb'uz Tahsin Bey vasıtasıyla davet edildiği için nihayet karar verir ve Ankara'ya gelir. Ankara'da alkışlarla karşılanır. Fakat ümit ettiği muhiti bulamaz. Kendisi Hacı Bayram civarında ikamet eder. Meclis-i Meb'uz Han'da dine karşı gördüğü lakaytlı ...ve gardılaşmak bahanesi altında... ...Türk milletinin kussi... ...mefahiri tariyesi olan... şair İslamiye'den... ...bir soğukluk gördüğü için... ...mebusların ibadete... ...bilhassa namaza müdavim olmalarının... ...lüzum ve ehemmiyetine dair... ...bir beyanname neşreder... ...ve mebuslara dağıtır. Kazım Karabekir Paşa da Mekemale okur. Bu mebusana hitap... ...namaz kılanlara altmış mebus... ...daha ilave eder. Namazgah olan küçücük odayı... ...büyük bir odaya tedbir ettirir. Bu parça mevuslara ve onun kumandanlara... ...ve ulemalara okutturulmakla... ...reisle şiddetli bir münakaşaya sebebiyet verir. Bir gün Divan i Riyaset'te... ...50-60 mevus içinde... ...karşılıklı fikir taatisinde... ...M. Kemal Paşa... ...sizin gibi kahraman bir hoca bize lazımdır. Sizi yüksek fikirlerinizden... ...istifade etmek için buraya çağırdık. Geldiniz en evvel namaza dair şeyleri yazdınız... Aramıza ihtilaf verdinizler. Bu söz üzerine Bediüzzaman, birkaç makul cevabı verdikten sonra, şiddetle ve hiddetle, iki parmağını ileri uzatarak, paşa, paşa, İslamiyette imandan sonra en yüksek hakikat namazdır. Namaz kılmayan haindir. Hainin hükmü merduttur, der. Fakat paşa tarziye verir, ilişemez. Bediüzzaman, Ankara'da bulunduğu müddetçe, en birinci maksadı olan, şart Darül Fünun'un tesisi için uğraşmaktan katiyen geri durmadır. Bir gün mevuslar heyetine der, bütün hayatımda bu Darül Fünun'u takip ediyorum. Sultan Reşat ve İttihatçılar 20 bin altın lira verdiler. Siz de o kadar ilave ediniz. O zaman 150 bin banknot vermeye karar verdiler. Bunun üzerine bunu mevuslar imza etmelidirler der. Bazı mevuslar diyorlar ki, yalnız sen medrese usulüyle, sırf İslamiyet noktasında gidiyorsun. Halbuki şimdi garplara benzemek lazım. Bediüzzaman, o vilayat şarkiye, alem-i İslam'ın bir nevi merkezi hükmündedir. Fünun-u cedide yanında, ulum-u diniye de lazım ve elzemdir. Çünkü ekser enbiyanın şarkta, ekser hükemanın garpta gelmesi gösteriyor ki, şarkın terakkiyatı din ile kaindir. Başka vilayetlerde, sırf Fünun-u cedide okuttursanız da, şarkta herhalde millet, vatan maslahatı namına, ulum-i diniye esas olmalıdır. Yoksa Türk olmayan Müslümanlar, Türkiye hakiki kardeşliğini hissedemeyecek. Şimdi bu kadar düşmanlara karşı taavun ve tesanüde muhtaçız. Hatta bu hususta size bir hakikati misal vereyim. Eskiden Türk olmayan bir talebem vardı. Eski medresemde, hamiyetli ve gayet o taleben ulum diniyeden aldığı hamiyet dersiyle her vakit verdi. Salih bir Türk, Elbette fasık kardeşimden ve babamdan bana daha ziyade kardeştir ve akrabadır. Sonra aynı talebe, talihsizliğimden sırf maddi tünunu cedidi okumuş. Sonra ben dört sene sonra esaretten gelince onunla konuştum. Hamiyet-i milliye bahsi oldu. O dedi ki, ben şimdi rafizi bir kürdü, salih bir Türk hocasına tercih ederim. Ben de eyvah dedim. Ne kadar bozulmuşsun. Bir hafta çalıştım, onu kurtardım. Eski hakikatli hamiyete çevirdim. İşte ey nebuslar! O talebenin evvelki hali, Türk milletine ne kadar lüzumu var. İkinci hali, ne kadar vatan manfaatına uygun olmadığını fikrinize havale ediyorum. Demek farz-ı muhal olarak, siz başka yerde dünyayı dine tercih edip, siyasetçe dine ehemmiyet vermeseniz de, herhalde şark vilayetlerinde, din tedrisatına, azami ehemliyet vermeniz lazım. Bu hakikatli maruzat üzerine muhalifler dışarı çıkıp 163 mebuz o kararı imza ederler. Bediüzzaman küçük yaşındayken tasavvur ettiği ve hayatını o yolda feda etmeye azmettiği ve hayatının bir gayesi ve neticesi olarak kabul ettiği alemi İslam'da büyük bir intibah ve inkişaf emeliyle Ankara'ya gelmişti. Daha meşrutiyetin ilanından evvel İstanbul'a gelmeden, Şarkı Anadolu'da yüzlerce ilim ve erbab-ı fazilet kimselerle mübahaseleri ve İstanbul'da birdenbire meydana çıkarak ulemayı hayrete sevk etmesi ve ehli siyaseti telaşa düşürmesi, ruhunda büyük bir İslami inkılabın müessisi halinin mevcut olduğunu gösteriyordu. Ve kendisi daha eskiden ruhunda bu vazifenin mesuliyetini, hem şevk ve sururunu hissetmişti. Hürriyetin ilanını müteakip gazetelerde meşrutiyeti şeriata hadim yapmakla, Anadolu ve alemi İslam kıtasında büyük bir saadetin zuhuruna vesile olunacak ümidiyle neşrettiği makaleler ve muhtelif içtimadardaki nutukları hep bu meskur niyet ve tasavvurunun neticesiydi. el hutbet Şamiye, Sünuhat ve Lemaat gibi bazı eserlerinde de görüldüğü gibi şu istikbal zulümatı ve inkılapları içerisinde en gür ve en muhteşem sada, Kur'an'ın sadası olacaktır, diye beyanatı vardı. Abbasileri müteakiben, alemi İslam'ın içinde, İslami idareyi ele alan Türklerin, bin senelik muazzam idaresinden ve hilafet sürmelerinden sonra, bütün dünyayı dehşete veren bir harbi umumi meydana gelmiş, Osmanlı devleti inkıraz bulmuş, İslam'ın ebedi düşmanları merkezi hükümeti istila ederek, Müslümanlığın mahvolduğu kanaatına varmışlardı. İşte dediği zaman. ilahi kudretin tecellisiyle ve ikzaniyla böyle en elzem bir vakitte dine ravaç verebilecek bir teşekkürün zuhuru dolayısıyla ve kendisi de beraber çalışmak ümidiyle Ankara'ya gelmişti. Avni ilahi ve mucize peygamberi ile düşman taarruzlarını def eden ve milletin idaresinin başına geçen yeni hükümet icumhuriyede doğrudan doğruya Kur'an'a istinad eden ve alem-i İslam'ın vahdetini noktayı istinad yapacak ve İslamiyet'in hakikatında mevcut kuvve-i ulviye ile maddi ve manevi medeniyeti meydana getirecek bir niyet ve gayeyi bulundurmak ve aşılamak üzere mecliste çalışıyordu. Fakat pek kuvvetli maniler karşısına çıktı. Alem-i İslam'ı alakadar eden ve 1300 yıllık ümmetin Dehşetli tehlikesinden istirazı ettiği, Allah'a sığındığı bir zamanın ve fitneyi ateşlendireceklerin kimler olduğunu anlamış bulunuyordu. Bir gün riyaset odasında M. Kemal Paşa ile iki saat kadar konuştular. İslam ve Türk düşmanlarının arasında nam kazanmak emeliyle şair-i İslamiye'yi tahrip etmenin bu millet ve vatan ve alemi İslam hakkında büyük zarar tevlit edeceğini, eğer bir inkılap yapmak icap ediyorsa, doğrudan doğruya, İslamiyet'e müteveccihen, Kur'an'ın kutsi kanunu esasisi noktasından yapmak lazım geldiği, mealinde ihtarlarda bulunur ve şu temsili ders verir. Ney Kemal Paşa, itiraz ile içindeki niyet ve halet ruhiyesini ifadeyle, Bediüzzaman'ı kendine çekmek ve nüfuzundan istifade etmek ister. Ve Bediüzzaman'a mevusluk hem darul hikmetteki eski vazifesini, hem şarkta Şeyh yerine vaiz-i umumi, hem bir köşk taksiyesi gibi teklifler yapar. Bediüzzaman rivayetlerde gelen eşkası ahir zamana ait haberlerin mühim bir kısmını ve hürriyetten evvel İstanbul'da tevilini söylediği hadislerin ihbar ettiği ahir zamanın dehşetli şahıslarının âlem-i İslam ve insaniyette zuhur ettiğini görür ve yine gelen rivayetlerden onlara karşı çıkacak ve mukabele edecek olan Hizbul Kur'an hakkında. O zamana yetiştiğimiz zaman siyaset canibiyle onlara galebe edilmez. Ancak manevi kılıç hükmünde i̇ycaz Kur'an'ın nurlarıyla mukabele edilebilir. Tavsiyesine müracihatla, Ankara'da teşrik mesai edemeyeceği için. Kendisine tevdi edilmek istenen mebusluk, Darul Hikmet-i İslâniye gibi Diyanetteki azalı hem vilayat-ı şarkıya vaiz umumili tekliflerini kabul etmez. Kendisini fikrinden vazgeçirmek için çalışan ve Ankara'dan ayrılmamasını rica için istasyona kadar gelen bir kısım mevluslarında arzularına uymayacağını bildirerek Ankara'dan ayrılır, vana gider. Ve orada hayat-ı uzaklaşarak Erek Dağı eteğinde, Zernabat suyu başında bir mağaracıkta idameyi hayat etmeye başlar. İkinci kısım, Barla Hayatı. Risale-i Nur'un Zuhuru. Üstad Bediüzzaman Said Nursi'nin Şarki Anadolu'da dünyaya gelişinden itibaren geçirdiği hayat safhalarını buraya kadar birer birer gördük, temaşa ettik. Şimdi geçen 40-50 senelik hayatının neticesi ve meyvesi hükmünde tarihin pek ender kaydettiği cihan müsatindeki muazzam bir davaya giriyoruz. Bütün maddi ve manevi zulmetleri izale edip alemi nuruyla ziyalandıracak olan Risale-i Nur meydana çıkıyor. Dünya, ilim ve irfan sahasına Türkiye'den bir güneş doğuyor. Bediüzzaman Hazretleri'nin vilayet ı şarkiyeden garbi Anadolu'ya nef yedilmesi, Risale-i Nur'un zuhuru, tehlif ve neşri. Van'da, meskur mağarada yaşamakta iken, şarkta ihtilal ve isyan hareketleri oluyor. Sizin nüfuzunuz kuvvetlidir diyerek, Yardım isteyen bir zatın mektubuna, Türk milleti asırlardan beri İslamiyet'e hizmet etmiş ve çok veliler yetiştirmiştir. Bunların torunlarına kılıç çekilmez, siz de çekmeyiniz, teşebbüsünüzden vazgeçiniz. Millet irşat ve tendir edilmelidir diye cevap gönderiyor. Fakat yine hükümet zamanı garbi Anadolu'ya nef ediyor. Van'da mağaradan çıkaralım. ''Anadolu'ya hareket etmek üzere jandarmalarla sevk edilirken yollara dökülüp...'' ''Aman, Efendi Hazretleri bizi bırakıp gitme, müsaade buyur sizi göndermeyelim, arzu ederseniz Arabistan'a götürelim.'' diye yalvaran silahlı gruplara, ahaliye ve ileri gelen zatlara ''Ben Anadolu'ya geçeyim, onları istiyorum.'' diyerek hepsini teskin ediyor. ''Evvela Burdur vilayetine askeri muhafızlarla nef yediliyor.'' Burdur'da zulüm ve tarassutlar altında işkenceli bir esaret hayatı geçiriyor. Fakat asla boş durmuyor. 13 ders olan Nur'un ilk kapısı kitabındaki hakikatleri bir kısım ehl-i imana ders verip gizli olarak kitap haline getiriyor. Bu hikmet cevherlerinin kıymetini takdir eden müştak ehl-i iman el yazılarıyla bu kitabı çoğaltıyorlardı. Nihayet burada Said Nursi boş durmuyor. Dini musahabelerde bulunuyor diye gizli din düşmanları tarafından rapor tanzim ettiriliyor. Ve burada da, ücra bir köşede, mahrumiyetler, kimsesizlik ve gurbet hayatı içinde kendi kendine ölür gider düşüncesiyle, dağlar arasında tenha bir yer olan İsparta vilayetine bağırlı, Barla nahyesine gönderilmeye karar veriliyor. Bediüzzaman Said Nursi Burdur'da iken, bir gün o zamanın Erkanı Harbiye-i Umumiye Reisi Maraşal Fevzi Çakmak Burdur'a geliyor. Vali Maraşal'e, Said Nursi hükümete itaat etmiyor, gelenlere dini dersler veriyor diye şekvada bulunuyor. Maraşal, tevzi çakmak, Bediüzzaman'ın ne kadar dahi ve ne kadar manevi büyük ve müstakim bir zat olduğunu bildiği için diyor ki, Bediüzzaman'dan zarar gelmez, ilişmeyiniz, hürmet ediniz. Sürgün edildiği bütün yerlerde, Bediüzzaman aleyhinde cebirle, resmi kimseler vasıtasıyla dehşetli propagandalar yaptırılarak, ehl-i imanın Üstad Bediüzzaman'a yaklaşmamaları ve dini derslerinden istifade etmemeleri için çok menfi gayretler sarf ediliyor. Fakat Üstad'ın imani derslerinin nüfuz ve kıymeti, ahali arasında kalpten kalbe sirayet ediyor ve eserlerine olan aşk ve muhabbet kalpleri istila ediyor. Barla Barla, ehl-i imanın manevi imdadına gönderilen Risale-i Nur külliyatının ...teylif edilmeye başlandığı ilk merkezdir. Varla, millet-i İslamiye'nin hususan Anadolu halkının başına gelen... ...dehşetli bir dalalet ve dinsizlik cereyanına karşı... ...Kur'an'dan gelen bir hidayet nurunun, bir saadet güreşinin tulu ettiği beldedir. Varla, rahmet-i ve İhsan-ı Rabbani'nin ve Lütf-i ...bu mübarek Anadolu hakkında, bu kahraman İslam milletinin evlatları ve alemi İslam hakkında hayat ve mematlarının, ebedi saadetlerinin medarı olan eserlerin leman ettiği bahtiyar yerdir. Bediüzzaman Said Nursi, Barla nahiyesinde daimi ve çok şiddetli bir istibdat ve zulüm ve tarassut altında bulunduruluyordu. Barla'ya nefi sebebi ise, kalabalık şehirlerden uzaklaştırıp böyle ücra bir köye atılarak, ruhunda mevcut Hamiyet-i İslamiye'nin feveran etmesine mani olmak, onu konuşturmamak, söyletmemek, İslami, imani eserler yazdırmamak, altın bir vaziyete düşürüp dinsizlerle mücadele eden ve Kur'an'ı hizmetten men etmek idi zaman ise bu planın tamamen aksine hareket etmekte muvaffak oldu. Bir an bile boş durmadan, barla gibi tenha bir yerde Kur'an ve iman hakikatlarını ders veren Risale-i Nur eserlerini telif ederek perde altında neşrini temin etti. Bu muvaffakiyet ve bu muzafferiyet ise çok muazzam bir galibiyet idi. Zira o pek dehşetli dinsizlik devrinde, hakiki bir tek dini eser bile yazdırılmıyordu. Din adamları susturulup yok edilmeye çalışılıyordu. Dinsizler Bediüzzaman'ı yok edememişler. Uyuşmuş kalp ve akılları ihtizaza getiren İslami ve imani neşiyatına mani olamamışlardı. Bediüzzaman'ın yaptığı bu dini neşiyat, 25 senelik eşed zulüm istiddadı mutlak devrinde hiçbir zatın yapamadığı bir iş idi. zaman Barla'ya 1925-1926 senelerinde nef Bu tarihler Türkiye'de 25 sene devam edecek bir istibdadı mutlakın icra faaliyetinin ilk seneleriydi. Gizli dinsiz komiteleri, İslami şah birer birer kaldırarak İslam ruhunu yok etmek, Kur'an'ı toplatıp imha etmek planlarını gidiyorlardı buna muvaffak olunamayacağını İblis'e düşünerek 30 sene sonra gelecek neslin kendi eliyle Kur'an'ı imha etmesini imtaç edecek bir plan yapalım demişler. Ve bu planı tatbika koyulmuşlardı. İslamiyeti yok etmek için tarihte görülmemiş bir tahribat ve tecavüzat hüküm sürmüştür. Evet, 600 sene. Belki Abbasiler zamanından beri yani 1000 seneden beri Kur'an'ı hakimin bir bayrak taşıyıcı olarak bütün cihana karşı meydan okuyan Türk milletini, bu vatan evlatlarını İslamiyet'ten uzaklaştırmak ve mahrum bırakmak için Müslümanlığa ait her türlü bağların koparılmasına çalışılıyor ve bir fiilde muvaffak olunuyordu. Bu vaka cüz'i değil, külli ve umumi idi. Milyonlarca insanın, hususan gençlerin ve milyonlar masumların, talebelerin iman ve itikatlarına, dünyevi ve ukrevi felaketlerine, taalluk eden çok geniş ve şumulli bir hadise idi. Ve kıyamete kadar gelip geçecek Anadolu halkının ebedi hayatlarıyla ile alakadardı. O zaman ve o senelerde, bir yıllık parlak mazinin delalet ve şahadetiyle Kur'an'ın bayraktarı olarak en yüksek bir mevki muallayı ihraz etmiş bulunan kahraman bir milletin hayatında, İslamiyet ve Kur'an aleyhinde dehşetli tahavvuller ve tahribler yapılıyor. Ve cihanın en namdar ordusunun bin senelik cihadı diniye ile geçen parlak mazisi ve o mazide medfun muhterem Mecdadır yeni nesillere ve mektepli talebelere unutturulmaya çalışılıyor. Ve mazi ile irtibatları kesilerek bir takım maskeli ve sureta parlak kelamlarla ifalatta bulunularak komünizm rejimine zemin hazırlanıyordu. İslamiyet'in hakikatında mevcut maddi manevi, en yüksek terakki ve medeniyet umdeleri yerine, dinsiz felsefenin bataklığındaki nursuz prensipler, edepsiz edip ve filozofların fikir ve ideolojileri, gizli komünistler, farmasonlar, dinsizler tarafından terk ediliyor ve çok geniş bir çapta tedriz ve talime çalışılıyordu. Bilhassa İngiliz, Fransız gibi İslam düşmanlarının, İslam alemini maddeten ve manen yıpratmak, sömürmek emellerinin başında kahraman Türk milletinin dini bağlardan uzaklaştırılması, örf, adet, anane ve ahlak bakımından tamamen İslamiyet'e zıt bir duruma getirilmek planları vardı. Ve bu planlar maalesef tatbik sahasına konmuştu. İşte Bediüzzaman Said Mürsün'ün Risale-i Nur'la Anadolu'daki hizmet-i imaniye ve Kur'aniyesine can siperane çalışan bir fedai İslam olarak başladığı seneler ki, zemin yüzünün görmediği pek dehşetli bir binsizlik devrinin başlangıcı ve teessüs zamanı idi. Bunun için, Bediüzzaman'ın Risale-i Nur'la hizmetine nazar edildiği vakit, böyle dehşetli bir zamanı göz önünde bulundurmak icat eder. Zira, tarihte emsali görülmemiş bu kadar ağır şerait tahtında yapılan zerre kadar hizmeti, ...dağ gibi bir kıymet kazanabilir. Ufacık bir hizmet, büyük bir değeri ve neticeyi haiz olabilir. İşte Risale-i Nur, böyle dehşetli ve ehemmiyetli bir zamanın mahsulü ve neticesidir. Risale-i Nur'un müellifi, 25 senelik din yıkıcılığının hükmetli dehşetli bir devrin... cihadı ı Diniye Meydanı'nın en büyük kahramanı ve ta kıyamete kadar... ...Ümmet-i Muhammediye'yi aleyhissalatu vesselam, Darussalam'a davet eden... ...ve beşeriyete yol gösteren rehberi ekmelidir. Ve hem Risale-i Nur, Kur'an'ın elmas bir kılıcıdır ki... ...zaman ve zemin ve fiiliyat bunu katiyyetle ispat etmiş ve gözlere göstermiştir. İşte öyle elim ve feci ve dehşetli bir devri ihlas eden dinsizlerin... ...icraatı olan pek ağır şartlar dahilinde. Bediüzzaman'ın inayeti hakla ve muvaffak olduğu Risale-i Nur eserleri... ...dinsizliğin istilasına karşı yıkılması gayrı kabil olan, muazzam ve muhteşem bir set teşkil etmiştir. Risale-i Nur, maddi yıllık, tabi yıllık gibi dine muarız felsefenin muhal, batıl ve mümteni olduğunu, cerh edilmez dürhanlarla, akli, mantıki delillerle ispat ederek, en dinsiz filozofları dahi izan etmiştir. Küfr-i mutlakı mağlubiyete durçar etmiş, dinsizliğin istilasını durdurmuştur. Evet, zamana yapılan o tarihi zulüm, o işkence ve ihanetler altında. Teberan edip parlayan Risale-i Nur, bu zamanda ve istikbalde bir seyful İslam'dır. Risale-i Nur, ruhların sevgilisi, kalplerin mahbubu, aşıkların mahşubu, canların cananı olmuş. İcabında bu canan için canlar feda edilmiştir. Risale-i Nur, beşerin sertacı ve halaskârı, ...mevki muallâsında hizmet yapmış ve yapmaktadır. Risale-i Nur, Kur'an'ın son asırlarda beklenen bir mucizi manevisi olarak turlu etmiş. Ve başta müellifi Bediüzzaman Said Nursi olarak, milyonlarla talebeleri ve kardeşleri... ...bu hakikat-ı etrafında pervaneler gibi dönerek onun nuruyla nurlanmışlar. Ondaki Kur'an ve iman hakikatlarını mahsetmişler, emmişler. İmanlarını kuvvetlendirmişler... Ve bu hakikat-ı bütün dünyaya ilan etmek ve ölünceye kadar onu okumak ve ona hizmet etmek gayesini azmetmişlerdir. Evet Türk milletini ve bu vatan halisini ve alem İslam'ı ebede kadar şerefle yaşatacak ve mazide olduğu gibi istikbalde de tarihin altın sayfalarına, Kur'an ve İslamiyet hizmetinde alem İslam'ın piştarı ve nambar kumandanı olarak kaydettirecek, Medare-i İftiharı İsrailî'mûdur. Büyük bir üsaat. Ve külliyeti taşıyan ve Anadolu'da ve İslam aleminde zuhur edip her tarafta hüsnü kabul eder. Ve tesire masariyetle gittikçe inkişaf ve inkişar eden bu eser Kur'an'ın malıdır. alemi i İslam'ın ve el imanın malıdır. Ve bu vatan ahalisinin İslami bir medare-i Bu memlekette hükmeden bir hükümetin nokta istinadı hem aynı zamanda bütün dünyaya duyuracağı muazzam hakikatlar manzumesidir ki, inşallah bir zaman gelip radyoyla bütün alemlere ders verilecek ve ilan edilecektir. Evet, dünya, ilim ve irfan sahasına Türkiye'den bir güneş doğmuştur. Bu yeni doğan güneş, 1300 yıl evvel ve beşeriyete doğmuş olan güneşin bir inikasıdır. Ve o manevi güneşin her asırda parlayan lemalarından birisidir. Ve beklenilen son mucize manevisidir. Yalnız manevi sahasında değil, zahiren ve maddeten dahi tesirini göstermiştir. Evet, Risale-i Nur, bütün dünya milletlerinin hayatlarını muhafaza ve müdafaa için sarıldıkları ve güvendikleri atom ve emsali bomba ve silahlarının tepkinde muazzam bir tesire sahiptir. Bunun böyle olduğunu, bir parça ilim ve basiret nazarıyla Nur Risalelerine bakanlar, ve Risale-i Nur müellifi, Bediüzzaman Said Nursi'nin 30 seneden beri Anadolu'daki hizmet-i imaniyelerine dikkat edenler görür, anlar ve tasdik ederler. Hakikata nüfuz eden zatlar için, Risale-i Nur'un tuluğundan bugüne kadar geçen zaman içerisindeki yapılan hizmetin neticeleri nihayet derecede muhteşem ve muazzamdır. Milyarlar takdir ve tebrike layıktır. Evet Risale-i Nur, imanı tahkiki, bu vatanda neşretmekle imanı kuvvetlendirir. Bu memleketteki dinsizlik ve imansızlık, ve sefahete karşı mukabele ve müspet bir tarzda mücadele ederek bunları mağlup etmiştir. Büyük ve külli ve umumi mücahide-i dinin muzaffer olmuştur. Taife-i olan nur talebeleri, azami sadakat ve ittihattan neşret eden azim, manevi, makbul bir sırla rahmet ilahiyenin celbine, ...ve teveccühüne vesile olmuştur. Bu ihlaslı Taife-i Mücahid'in... ...küçük bir çekirdek gibi... ...dar bir dairdeyken... ...o çekirdekte alemi istila edecek... ...bir Şeceri-i ...mahiyeti bulunduğu misilli... ...14. Asr-ı Muhammedi'de... ...Aleyhisselatü Vesselam... ...Kur'an'dan çıkan misal-i nurun... ...Anadolu'da tulu ve intişar etmesiyle... ...neticede neşh ederek... alemi İslam ve insaniyete kadar genişlemiş... ...ve daha da genişleyecektir. İşte risale nur, ...hem fevkalade ihlası ve hem yalnız tevhid ve iman akidelerinin hizmetini esas meslek... ...iktikaz ederek bir kutsiyet kazanması... ...ve mahiyetinde bütün hakaiki Kur'an'iye ve İslamiye mevcut bulunarak... ...her tarafı katlayacak bir nur hakikat olması dolayısıyla... rahmeti ilahi İlahiye canibinde bu milleti İslamiye'yi maddi manevi felaket ve helaket tehlikelerinden bir de Kur'an'ı ve nur-i imani olarak muhafazaya vesile olmuştur. Risale-i Nur, iman ve Kur'an muhaliflerine karşı mücadelesinde cebir ve münazaa yolunu değil, ikna ve ispat yolunu ihtiyar etmiştir. Risale-i Nur, 130 risalelerinde doğrudan doğruya, hakikatın berrak veçesini bütün vuzuh ve çıplaklığıyla göstermiştir. Dini hak olan İslamiyet'i ve âlem-i insaniyetin hidayet güneşi olan Kur'an'ın muğzeliğini bütün dünya efkarı muvaciyesinde ve bütün fikir ve felsefe sahasında cerh edilmez kat'i delillerle göstermiştir. Ve mantıki hüccetlerle ispat etmiştir ki yeryüzündeki bil umun kemalat ve medeniyet ve terakki umdeleri semavi dinler ve peygamberler eliyle gelmiş ve bilhassa İslamiyet'in zuhuruyla alemi insaniyet, İslam âleminin taht riyasetinde cehalet gayyasından kurtulmuş ve kurtulacaktır. Felsefe ve hikmetin içerisinde görünen fazilet, menfaat-ı ve vs. gibi insani esaslar ise, güneşin doğmasıyla ondan yayılan ve aydınlanan gece aleminin nurları gibi, nübüvvet güneşinin tülüğü, beşeriyetin fikir ve kalplerinde akisler ve lemalar husule getirmiş olmasındandır. Hakikatlı felsefe ve hikmetin, hen ve sanatın üzerinde görünen bu ışıklar, Kur'an güneşinin ve nübüvvet kandilinin âlem beşeriyete akislerinden ve cilvelerinden mütevellittir. Ey âlem-i İslam, uyan, Kur'an'a sarıl. İslamiyet-i e maddi ve manevi bütün varlığınla müteveccih ol. Ve ey Kur'an'a bin yıllık tarihinin şehadetiyle hadim olan ve İslamiyet nurunun zemin yüzünde naşiri bulunan yüksek ecdadın evladı, Kur'an'a yönel ve onu anlamaya, okumaya ve onu anlatacak onun bu zamanda bir müze manevisi olan nur risalelerini mütelaa etmeye çalış. Lisanın Kur'an'ın ayetlerini aleme duyururken hal ve edvar ve ahlakın da onun manasını neşesin. Lisan halinle de Kur'an'ı oku. O zaman sen dünyanın efendisi, alemin reisi ve insaniyetin vasıf saadet olursun. Ey asırlardan beri Kur'an'ın bayraktarlığı vazifesiyle cihanda en mukaddes ve muhterem bir mevki muallâi ihraz etmiş olan ecdadın evlat ve torunları uyanınız. Alemi İslam'ın feci sadıkında gaflette bulunmak kat'iyen akıl kararı değil. Yine alemi İslam'ın intibahında rehber olmak, arkadaş, kardeş olmak için Kur'an'ın ve imanın nuruyla münevver olarak İslamiyetin terbiyesiyle tekemmül edip, hakiki medeniyet-i insaniye ve terakki olan medeniyet-i İslamiye'ye sarılmak ve onu hal ve harekatında kendine rehber eylemek lazımdır. Avrupa ve Amerika'dan getirilen ve hakikatte yine İslam'ın malı olan fen ve sanatı, nuru tevhid içinde yoğurarak, Kur'an'ın bahsettiği tefekkür ve manayı harfi nazarıyla, yani onun sanatkarı ve ustası namıyla onlara bakmalı ve saadet ebediyeye ...ve sermediyeyi gösteren hakaik imaniye ve Kur'aniye mecmuası olan nurlara doğru ileri arş demeli ve dedirmeliyiz. Ey eski çağların, cihangir, asya ordularının, kahraman askerlerinin torunları olan muhterem din kardeşlerim! 500 senedir yattığınız yeter, artık Kur'an'ın sabahında uyanınız. Yoksa Kur'an-ı Kerim'in güneşinden gözlerinizi kapatarak gaflet sahrasında yatmakla... Muhşet ve gaflet sizi yağma edip perişan edecektir. Kur'an'ın mecrasından ayrılarak birleşmeyen su damlaları gibi toprağa düşmeyiniz. Yoksa toprak gibi sefahet ve şehvet medeniyeti sizi emerek yutacaktır. Birleşen su damlaları gibi, Kur'an-ı Kerim'in saadet ve selamet mecrasında ittihat ederek... ...sefahet ve rezalet medeniyetini medeniyeti süpürüp bu vatana âb hayat olan hakikat-i İslamiyet surlarına akıtınız... O hakikati İslamiye sularıyla bu topraklarda iman ziyası altında hakiki medeniyetin fen ve sanat çiçekleri açacak. Bu vatan maddi ve manevi saadetler içinde gül ve gülüstan'a dönecektir inşallah. Sadede dönüyoruz. Evet Bediüzzaman Said Nursi, Barla'da ikamete memur edilip Risale-i Nur'u telif ettiği seneler, yukarıda bir nebze zikrettiğimiz gibi zerreyi dal gibi kıymetlendiren ehemmiyetli seneler idi. Nasıl ki kışın dondurucu soğuğunda ve ağır şerait altında bir saatlik nebet, bir sene ibadetten hayırlıdır, aynen öyle de. O zamanı müthişede değil 130 risaleyi, belki iman ve İslamiyete dair hakiki bir tek risale yazabilmek dahi binler risale kıymet ve ehemmiyetindeydi. Evet dinsizliğin hüküm ferma olduğu o dehşetli devirde, ehli din terzil edilmeye çalışılıyordu. Hatta Kur'an'ı dahi tamamen kaldırmak. Ve Rusya'daki gibi dini akileleri tamamen imha etmek düşünülmüş. Fakat millet İslamiyece bir aksül ameli netice verebilmesi ihtimali ileri sürülünce bundan vazgeçilmiş. Yalnız şu karar alınmıştı. Mekteplerde yaptıracağımız yeni öğretim usulleriyle yetişecek gençlik Kur'an'ı ortadan kaldıracak. Ve bu suretle milletin İslamiyetle olan alakası kesilecek. Bütün bu dehşet-engiz planları çeviren... O müthiş fitnenin menbaaları, şimdiki dini inkişafın muarızı ve düşmanları olan harici dinsiz cereyanların reisleri ve adamları idi. Evet, Türk milleti içerisinde meydana getirilen o dehşetli hadisatın iç yüzünü, tafsilatını, istikbalin hakikatperest tarihçilerine ve bunları şimdi demokrat idaredeki serbestiyetle bir derece neşretmekte olan İslam-Türk muharrirlerine havale ediyoruz. Bizim vazifemiz yalnız ve yalnız, hakaiki imaniye ve Kur'aniye ile meşgul olmaktır. Biz yalnız ve yalnız, iman ve İslamiyet yeryanındayız. Evet o, balalet ve zındıkanın en azgın devirlerinde. Bediüzzaman Said Nursi, daimi nezaret ve tarassut altında. Ve böyle müthiş ve pek çok ağır şerait içerisindeydi. Nemrutların, Firavunların, Şeddafların ve yeziklerin yapamadığı zulümlerin elvaı, ...Bediüzzaman'a yapılıyordu. Ve 25 sene böyle devam etti. O zaman alem İslam... ...maddeten fakirdi. Ve müstevlilerin esaretinde bulunuyordu. Bütün gizli fesat ve dinsizlik komiteleri... ...hem Türkiye'de... ...hem alemi İslam'da müthiş faaliyetler yapıyor... ...ve taraftarları onları destekliyor... ...ve hepsi de İslamiyet aleyhinde... ...ittifak ediyorlardı. İşte Risale-i Nur... ...Asr-ı Saadet'te... ...İslam'ın cihanı fetih anahtarları hükmünde olan... Bedir Uhud muharebelerinin ehemmiyeti nev'inden bir kıymeti ihtiva eden bir zamanın mahsulüdür ki, vesile olduğu hizmet-i imaniye ve ifasında bulunduğu manevi cihad-ı diniye, tarihte asr saadetten maada hiçbir zaman da görülmemiş bir azamettedir. Eli kolu bağlı hükmünde olan Bediüzzaman Said Nursi, öyle dehşetli bir esarette, nefi ve inzivada, Tehlit ve neşetti 130 parça Risale-i Nur eserleriyle belir bir hatip olarak Anadolu'nun Mescidinde ve alemi İslam Camii'nde konuşuyor. Ehli İslam'a Kur'an'dan aldığı dersini tekrar ediyor. Güya zaman Said Nursi, 14. asr Muhammedi'nin ve 20. asr Miladi'nin minaresinin tepesinde durup muasırları olan ehl İslam ve insaniyete bağırıyor. Ve bu asrın arkasında dizilmiş ve müstakbel saralarında sap tutmuş olan nesle Ati ile bir mürşid azam, bir müceddidi ekber olarak konuşuyor. Haşiye, Risale-i Nura herkesten ziyade iştiyak gösteren masum gençler ve çocuklardır. Binler numunesinden bir numunesi şudur. Bir zaman, Bolva din kazasından geçerken, üstadın geldiğini gören ilk ve orta mektep talebeleri, bila istisna, hepsi mektebin bahçesinden çıkarak, arabanın etrafını alıp selam veriyorlardı. Ve lisan halleriyle hoş geldiniz diyerek tebriklerini ve minnettarlıklarını takdim ediyorlardı. Bunun hikmetini bir müddet evvel Emir Dağı'nda, bindiği faytonun geçtiğini görüp ta uzaklardan dikenlere basarak, zaman dede, Bediüzzaman dede diye Emir Dağı köylerinin yollarında koşan masum çocuklar münasebetiyle üstadımızdan sormuştuk. O zaman, bu masumların akılları derk etmiyor. Fakat ruhları bir hissi kabrel vuku ile hissediyor ki, Risale-i Nur'la bunlar hem imanlarını kurtaracak, hem vatanlarını, hem kendilerini, hem istikballerini dehşetli tehlikelerden muhafaza edecekleri için bu hakikatı kalpleri hissetmiş. Ve benim Risale-i Nur'un tercümanı olmam hasediyle, Risale-i Nur'a ait muhabbet, teşekkürat ve minnettarlığı bana gösteriyorlar dedi. Ve onlara dua ettiğini söyledi. Üstad Bediüzzaman çocukları pek sever. Böyle etrafında toplandıklarında masum olduğunuz için dualarınız mahbuldür, bana dua ediniz diye onlara iltifat ederdi. İşte anneleri hep Nur talebeleri olan bol ve din masumlarının samimi alakalarının sebebi buydu. Risale-i Nur'un telifi ve neşri. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri öyle müşkül ve ağır vaziyetler altında Risale-i Nur külliyatını tehlif ediyor ki, tarihte hiçbir ilim adamının karşılaşmadığı zorluklara maruz kalıyor. Fakat sönmeyen bir azin, irade ve hizmet aşkına malik olduğu için, yılmadan, yıpranmadan, usanıp bıkmadan, bütün kuvvetini sarf ederek, emsalsiz bir sabır ve tahammül ve ferahat nefis ile, bu millet ve memleketi komünizm ejderinden, mason afatından, dinsizlikten muhafaza edecek, eden ve etmekte olan ve alem İslam'ı ve beşeriyeti tenvir ve irşakta büyük bir rehber olan bu harikulade Risale-i Nur eserlerini meydana getiriyor. 130 parça olan Risale-i Nur külliyatının telifi, 23 senede hitama eriyor. Nur risaleleri şiddetli ihtiyaç zamanında telif edildiğinden her yazılan risale gayet şifalı bir tilyak ve ilaç hükmünü taşıyor ve öyle de tefsir edip pek çok kimselerin manevi hastalıklarını tedavi ediyor. Risale-i Nur'u okuyan her bir kimse dünya o risale kendisi için yazılmış gibi bir haleti, ruhuyla içinde kalarak büyük bir iştiah ve şiddetli bir ihtiyaç hissederek mütaala ediyor. Nihayet öyle eserler vücuda geliyor ki bu asır ve gelecek asırların bütün insanların imani, İslami, fikri, ruhi, kalbi, akli ihtiyaçlarına ...tam cevap verecek ve kafi gelecek Kur'ani hakikatler ihsan ediliyor. Risale-i Nur, Kur'an-ı hakiki bir tefsiridir. Ayetler sırasıyla değil, devrin ihtiyacına cevap veren imani hakikatları, mübeyyin ayetler tefsir edilmiştir. Tefsir iki kısımdır. Biri ayetin ibaresini ve lafzını tefsir eder. Biri de ayetin mana ve hakikatlarını izahla ispat eder. Risale-i Nur bu ikinci kısım tefsirlerin en kuvvetlisi ve en kıymetdarı ve en parlağı ve en mükemmeli olduğu ehli tahkik ve tepkikten binlercesinin şehadetiyle ve tasdikiyle sabittir. Risale-i Nur'un teylefi ve neşiyatı, şimdiye kadar misli görülmemiş bir tarzdadır. Bediüzzaman'ın Said Nursi, kendi eliyle risalelere yazıp teksir edecek derecede bir yazıya marik değildir, yarım ümmidir. Bunun için katiplere süratle söyler ve süratle yazılır. Günde 1-2 saat tehlifatla meşgul olarak 10, 12 ve 1-2 saatte yazılan harita eserler vardır. dediği zamanın tehlif ettiği risaleleri talebeler elden ele ulaştırmak suretiyle müteaddik nüshalar yazarlar. Yazılan nüshaları müellifine getirirler. Müellif, müstensihlerin yanlışlarını düzeltir. Bu tahsihatı yaparken eserin aslı ile karşılaştırmadan kontrol eder. Şimdi de 25-30 sene evvel telif ettiği bir eseri tahsih ederken aslına bakmaz. Yazılan risaleleri etraf köylerden ve kazalardan gelenler büyük bir merak ve iştiyakla alıp gidiyorlar ve el yazısıyla neşrediyorlardı. Üstad verdiği zaman, Kur'an'dan başka hiçbir kitaba müracaat etmeden ve telifat zamanında yanında hiçbir kitap bulunmadan Nur Risalelerini telif etmiştir. Merhum Mehmet Akif'in Doğrudan doğruya Kur'an'dan alıp ilhamı, asrın idrakine söyletmeliyiz İslam'ı. Beytiyle ifade ettiği idealini tahakkuk ettirmek, zamanı müyesser olmuştur. Risale-i Nur'un neşir keyfiyeti de, tarihte hiçbir eserde görülmemiştir. Şöyle ki, Kur'an hattını muhafaza etmek hizmetiyle de, muvazzaf olan Risale-i Nur'un, muhakkak Kur'an yazısıyla neşredilmesi lazımdı. Eski yazı yasak edilmiş. ...ve makbaaları kaldırılmıştı. Bediüzzaman'ın parası... ...serveti yoktu, fakirdi. Dünya meta ile alakası yoktu. Risaleleri el de yazarak... ...çoğaltanlar da ancak zaruri... ...ihtiyaçlarını temin ediyorlardı. Risale-i nuru yazanlar... ...karakollara götürülüyor, işkence... ...ve eziyetler yapılıyor, hapislere atılıyordu. Bediüzzaman aleyhinde... ...hükümet eliyle yaptırılan propaganda... ...ve tazdiklerle ...her tarafa dehşetler saçılıyor. Ahali, Hazreti Üstad'a yaklaşmaya ondan din, iman dersi almaya cesareti kalmayacak derecede evhamlandırılıyordu. Vaktiyle de din adamlarının, hakikat perestlerinin sıf dindar oldukları için dar ağaçlarında can vermeleri bir korku ve yılgınlık havası meydana getirmişti. Hüküm sürmekte olan eşatlı zulüm ve istibdadın bak içinde ehli diyanet sükûtu mutlaka mahkum edilmişti. Ne dinin hakikatlarından bahseden hakiki bir risale neşrettiriliyor ve ne de o hakikatlar millete ders verdiriliyordu. Bu suretle İslamiyet ruhsuz bir ceset haline getirilmeye çalışılıyor. Dini İslam'ın mahiyeti ve esaslarını ders vermek katiyen men ediliyordu. Haşiye bütün o dinsizlik icraatını bugünkü dini inkişafı hazmedemeyen gizli dinsizler yapıyordu. İşte başlangıçta pek azgın olan bu dinsizlik devri, Risale-i Nur'un umumiyet kesmeden meşriyatıyla yıkılmış, ehli imanın manevi ve maddi, bilhassa manevi hayatına tatbik edilen istibdat zincirleri parçalanmıştır. Risale-i Nur, dinsizliğin belini kırmış ve temel taşlarını tavrımar etmiştir. Evet, o zamanlar ki, dinsizliğin mukabil cephesinde, Risale-i Nur şimşekler gibi parlamış ve Kur'an-ı Hakim'in bu nuru, bütün sakvet ve şevketiyle zuhur ederek perde altında neşrolunmuştur. Risale-i Nur'dan tahkiki iman dersi alan ve gittikçe ziyadeleşen Nur talebelerinin imanları inkişaf etmiş, imani bir şahamet ve İslami bir cesarete sahip olmuşlardır. Nasıl ki cesur bir kumandan yüzlerce askere lisan-ı haliyle cesaret verir ve nokta istinat olursa aynen öyle de. Risale-i Nur, şahs-ı manevisinin mümessili olan Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri başta olarak, hakiki iman dersleriyle imanları kuvvetlenen yüzbinlerce, şimdi milyonlarca Nur talebeleri, ehli imana bir nokta istinad ve bir hüsn-ü misal olmuşlardır. Nur talebelerinin bu iman kuvvetleri ve dinsizliğe karşı kahramanca mücadeleleri, halkın üzerinde çok tesir yapmış ve bir intibah uyanıklı kusura getirmiştir. Böylelikle milletin içindeki korku ve evhamları da Risale-i Nur'la izale etmişler. Vatan ve millete umumi bir cesaret, ümit ve ferahlık husure getirip Müslümanları yeisten kurtarmışlardır. Risale-i Nur'u gaye hayat edinen bir nur talebesi, yüz adam kuvvetinde olduğu ve yüz nasih kadar iman ve İslamiyet'e hizmet ettiği ehl hakikatça hakikatçe müsellem ve musaddaktır. Nur talebeleri Dinsizliğin şaşalı taarruzlarına, pantanalı yaygaralarına, zulümlerine, hapislerine, üstatları gibi kıymet vermeden, korkmadan, lüzumunda canlarını, mallarını, evlat ve dahi çekinmeden Risale-i Nur'la iman ve İslamiyete hizmet uğrunda feda etmişlerdir. Nur talebeleri tek bir şey gaye edinmiştir. İmanlarını kurtarmak niyetiyle Risale-i Nur'u okumak ve rıza-i ilahi için iman ve İslamiyete Risale-i Nur'la hizmet etmek, bu gayelerinde muvaffak olmak için her şeylerini bu hizmete hizmetkar yapmışlardır. Evet, Nur talebeleri, Ümmet-i Muhammediye'yi sahil-i selamete çıkaran bir sefine-i Rabbaniye'nin olduklarına inanmışlardır. Hayatta en büyük gayeleri, Kur'an ve imana hizmet ederek Ümmet-i Muhammed'in refah ve saadet içinde yaşamasına vesile olmaktır. Risale-i Nur'un el yazısıyla neşri senelerinde, Evlerinden 7-8 sene çıkmadan Risale-i Nur'u yazıp neşredenler olmuştur o zamanlar. Isparta Havalesi'nde erkek, kadın, genç ve ihtiyarlardan binlerce nur talebesi. Hatta Nur dershanesi olan Sav köyü bin kalemle senelerce nur risalelerini yazıp çoğaltıyorlardı. Risale-i Nur telifinden 20 sene sonra teksir makinesiyle neşredilmiş ve 35 sene sonra da matbaalarda basılmaya başlanmıştır. İnşallah bir zaman gelecek Risale-i Nur külliyatı altınla yazılacak ve radyo diliyle muhtelif lisanlarda okunacak ve zemin yüzünü geniş bir dershaneyi Nuriye'ye çevirecektir. Risale-i Nur'un neşrinde mübarek hanımlar da ehemmiyetli fedakarlıklara mazhar olmuşlardır. Hatta Hz. Üstad'a gelip, Üstad'ım ben Efendimin göreceği dünyevi işleri de yapmaya çalışacağım, o senindir. Risale-i Nur'undur diyen, ve erkeklerin Risale-i Nur hizmetinde çalışmalarına daha fazla imkanlar veren kahraman hanımlar görülmüştür. Risale-i Nur'u yazan efendilerine geceleri lamba tutarak, onların din, iman hizmetlerine canla, başla iştirak etmişlerdir. Risale-i Nur'u hanımlar, kızlar elleriyle yazmışlar, göz nurları dökmüşler. Mübarek katibeler olarak imana hizmet etmişlerdir. Hatta... Öyle nur talebesi hanımlar vardır ki, kendilerini son nefeste iman nuruyla, Hüsnü Hatime'ye nail edecek nur risalelerini hararetle okumuşlar. Ve diğer din kardeşleri olan hanımlara da okuyup kanıtmışlar. Nurları hanımlar içinde neşederek çok hanımların Kur'an ve iman nurlarıyla nurlanmalarına vesile olup, kahramanca hizmette bulunmuşlardır. Risale-i nuru okuyup okutmakla, iman mertebelerinde terakki edip, adeta birer mürşit mertebesine yükselmişlerdir. Hanımlar sırf Allah rızasını tahsil için, saffet ve ihlasla, Risale-i Nur'daki parlak ve çok feyizli Kur'an nurlarına bağlanmış ve kalplerinde sönmez bir muhabbet ve sevgi besleyerek, dünya ve ahirette bahtiyar olacak bir vaziyete kavuşmuşlardır. Risale-i Nur'un kıymetle büyüklüğü, temiz kalplerine o kadar yerleşmiş ki, onu beraberce okuyup dinledikçe, İçleri nurlarla, teyizlerle dolup taşmış, nurani gözyaşları dökerek cuş-u gelmişlerdir. Ne bahtiyardır o hanımlar ki, Risale-i Nur'un bu mukaddes imani hizmetinde çalıştıkları için, onlar daima hayırla yad edilecek, ahiretlerine nurlar gönderilecek, kabirleri cennet misal tür nur olacak ve ahirette de en yüksek mertebelere ulaşacaklardır inşallah en başta Bediüzzaman Hazretlerinin dualarına dahil olmakla beraber, nur talebeleri maveynindeki şirket-i maneviye sırrıyla defter hasenatlarına hayırlar kaydedilmektedir. Risale-i Nur'a samimi alakaları, o fedakar hanımları, milyonlarca nur talebelerinin dualarına nail etmektedir. Risale-i Nur'ları okuyup okutmakla büyük manevi kazançlara, yüksek derecelere erişmektedirler, inşallah sekseri hanımların böyle olmasını varhametih ilahiyeden kuvvetle itikat ve ümit ve niyaz ediyoruz. Basiretli Nur raşirleri, 35 sene evvel Risale-i Nur'daki yüksek hakikatları görmüş, lokusi dersleri almış ve o zamandan beri iflas ve sadakatla gizli bin düşmanlarına göğüs gelmiştir. Nur kahramanlarının haneleri müteaddit defalar arandı. Ve kendileri defalarca hapislere atılarak orada şiddetli azaplar ve sıkıntılar çektirildiği halde, elmas kalemleriyle, Risale-i Nur'un bu kadar senedir naşirliğini yapmışlardır. İstedikleri takdirde dünya nimetleri kendilerine yar olduğu halde, her türlü şahsi dünyevi rütbelerden varlıklardan feragatla, ömürlerini Risale-i Nur'un hizmetine vakt Acaba Risale-i Nur şakirplerindeki, bu ceh ve kuvvetin, bu feragat ve fedakarlığın ve bu derece sebat ve sadakatin sebebi nedir diye bir sual sorulursa, bu sualin cevabı muhakkak ki şu olacaktır. Risale-i Nur'daki cerh edilmez yüksek hakikatlar, iman hizmetinin yalnız ve yalnız rıza ilahi için yapılması ve Bediüzzaman Hazretlerinin azami ihlasıdır. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, Barla'da 8 sene kadar kalmıştır. Ekseri zamanlarını kırlarda, bağ ve bahçelerde geçiriyordu. 2-3 saat kadar uzaklıktaki tenha dağlara veya bağlara çekilir. Nur risalelerini tehlif eder. Bir taraftan da tehlif ettiği risaleler, İsparta vaha el yazısıyla istinsah edilip, kendisine gönderildiğinde bunları tasih ederdi. Bir gün içinde hem fasihat yapar, hem gidip gelme 4-5 saat süren yerlere yaya olarak giderdi. Hem aynı günün 3-4 saatini tehlifata haseder ve hem de çok zaman yemeğini kendisi hazırlardı. O zamanlarda 40 yerde risaleler, Risale-i Nur'a müştak ilk talebeler tarafından el yazısıyla çoğaltılıyordu. Üstat bu kitapları sırtına yüklenir, dağa, bağa veya kırlara kadar gider. Orada fasıhını yapar, evine gelirdi. Nefiye mahkum edilerek zamanın en dehşetli zulmüne maruz bırakılmış. Ve kimseyle görüşmesine müsaade edilmemişti. Fakat o, bu yokluk içinde tükenmez bir varlığa kavuşmuştu. Çünkü o, alemi İslam ve insaniyeti tenvir ve irşad edecek. Kur'an'dan gelen iman hakikatlerini telif ediyor ve aynı zamanda neşrediyordu. Bütün meşgalesini telif etmekte olduğu eserlere hasretmişti. Bir gün gelecek bu eserler Anadolu'ya yayılacak. Alemi İslam merkezlerine gidecek. Ehli siyasetin nazar dikkatini celp edecek ve o zaman alemi i İslam'ın asırlardır bayraktarlığını yapmış, bir millet içerisinde yerleştirilmek istenen dinsizlik, imansızlık ideolojilerini parçalayacak. Son asırların, dalalet tahutlarının şahsı manevisinden ibaret olan ehli küfür, el-sefahet ve ehli dalalet yarayanlarının bu vatanı istilasına set çekecek. İstikbal nesillerinin ebedi kurtuluş ve saadetini temine medar olacaktır. İşte o, tarihin en muazzam bir hadisesinin mebdeini izn-i ilahi ve tasavrufu Rabbani ile hazırladığı için, böyle çok mukaddes bir manayı, havi davanın hamili bulunduğu itibariyle, dünyanın en mesurdu, zamanın en bahtiyarıydı. Giyinişinde, gayesinde, idealinde, zerre kadar değişiklik ve tezezzül olmamıştı. Bilakis, hali alemin itikatlarını düzeltecek, zulmeti izale edecek bir meşale-i hidayeti hamiliydi. Vazifesi ve hizmeti, bütün insanların iki cihana ait saadet ve refahını tazammım ettiği için bir ceh ve azim içinde bulunuyordu. Üstadın Barla'daki ikametgahı iki odadan ibaret bir evdir. Esasen müstakil bir evi ve yeryüzünde tahtı tasarruf ...ve temellükünde bir karış yeri dahi yoktur. Barla'da sekiz sene müddetle ikamet ettiği ev... 350 milyon elli milyon ehli İslam'ın merkezi hükmünde. İlk Dersane-i Nuriye'sidir. Bu Dersane-i Nuriye'nin altında daimi akan bir çeşme vardır. Ve önünde Dersane-i Nuriye'nin bitişik çok kalın... ...ve üç sütun halinde semaya yükselen gayet muhteşem bir çınar ağacı vardır. Çınar ağacının dalları arasında bir kulübecik yapılmıştır. Burası, Hazreti Üstad'ın bahar ve yaz mevsimlerindeki istirahatı ve vazifeyi tefekkürüye ve ubudiyeti için en münasip bir menzildir. Üstad'ın sıddık hizmetkarları, talebeleri ve barla ahalisi diyorlar ki, Üstad'ı, geceleri dershane-i nuriyenin önündeki bir şeceri mübareke olan Çınar ağacının dalları arasında bulunan kulübecikte, Sabahlara kadar tesbihatla, eskârla terennim eder görürdük. Hele bahar ve yaz mevsimlerinde bu muhteşem ağacın binlerce dalları arasında şevk ve cezbe içinde uçuşan kuşlar arasında. Üstadın böyle sabahlara kadar çalışmasını görürdük de ne zaman uyur, ne zaman kalkar bilemezdik. Üstad çok hasta olur. Çok vakitleri de hastalık ve sıkıntıyla geçerdi. Pek az yer, o da bir parça forma gibi mahdut bir şeydi. Geceleri Kur'an-ı Kerim'den virt edindiği sureleri ve Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın münacat-ı meşhuresi olan Cevşenül Kebir namındaki münacatını ve Şah-ı Geylani ve Şah-ı Nakşibend gibi e Evliya'nın münacat ve hiziplerini ve salavat-ı ve bilhassa Risale-i Nur'un menba olan Hizb-ül ve Ayat-ı Kur'aniyenin lematı olan ve bir silsile-i tefekkür bulunan ve 29. Lem'a'da cem edilen hizip ve münacatları okur, bunları tamam edince de yine Risale-i Nurla meşgul olurdu. Gündüzleri ise daima Risale-i Nur'un mütalası ve tasih ile meşgul olur. Risale-i Nur hizmetini her şeye tercih eder. Risale-i Nur'a ait yetişecek acele bir iş zamanında, diğer meşguliyetlerini bırakır, böyle o işi tamamlardır. Sayit Nursi bahar mevsiminde menzilinin önündeki muhteşem çınar ağacının dalları arasındaki kulübeciye çıkar, vazifesini orada ifa eder. Risale-i Nur'un hakikatlarını menba ve maden-i hakikisi olan meleği i âlâda tefeyyüz ve temaşa ve tefekkür ederdi. Üstadın gerek şeceret-ün mübareke, sırrına mazhar olan bu çınar ağacı ve gerekse çam dağlarındaki o çok ünsiyet ettiği ağaçların ve dağların başındaki tefekkür ve hissiyatını ifade edebilmek acaba mümkün müdür? Asla mümkün değildir. Cenab-ı Hak kemal-ı rahmetiyle bu ferd-i kemalat-ı insaniyenin bütün envaını cami bir istidatta yaratmış ve bu istidatların da azami şekilde inkişafını irade etmiş ki, bu müstesna zatı İslamiyet ağacının son asırlara uzanan, ve binler dal budak salan Risale-i Nur şahs-ı manevisi itibarıyla bütün hakaikta Üstad-ı hükmüne getirmiş. Ve topyekun İslamiyet hakikatlarının bir aksi nurunu ve tecellisini Risale-i Nur şahs-ı manevisinde dergelerek ehli hakikat ve kemali hayretle baktırmış. Ve böylece Risalet-i Ahmediye ve Hakikat-ı Muhammediye'nin cami bir aynası olan Risale-i Nur ile Said Nursi, bir Said olarak çürümüş, erimiş, fakat manen bütün alemi İslam olarak tevellüt etmiş, beka bulmuştur. Ve ta kıyamete kadar Risale-i Nur baki kalacak ve daima tekemmül edecektir. Hiç mümkün müdür ki sinek kanadının icadından lakayt kalmayan ve o kanadın zerrelerinde pek çok hikmet ve maslahatları takip eden Saniy-i Zülcelal, Risale-i Nur ile onun tehlif edildiği menzillerle, ve nur müellifinin kutsi vazifelerini gördüğü yerlerle alakadar olmasın. Ve öyle kussi hizmetlere hadim hizmet eden olan mekanlar ve dershani nuriyeler ve şecerin mübarek. Rahmetin kasta taksisinden hariç kalsın. Katiyen mümkün değildir. Sayit Musi Hazretleri Barla'dayken yaz aylarında bazen Çam Dağı'na çıkar. Bir müddet yalnız olarak orada kalırdı. Bulundukları da hayli yüksekti. Barla, Dersani-i Nuriyesi'nin önündeki çınar ağacının tepesindeki kulübeciği gibi, çam dağının en yüksek tepesinde olan iki büyük ağaç üzerinde, Dersani-i Nuriye manasında birer menzili vardı. Bu çam ve katran ağaçlarının tepelerinde, risale ile meşgul oluyordu. Hem ekser zamanlar, Barla'dan bu ormanlık havaliye gelip giderdi ve derdi ki, ben bu menzilleri, Yıldız sarayına değişmem. Şimdi sözü burada keserek, Üstadın Risale-i Nur'u telif ettiği Meskur Çam Dağı'nda ve Barla nahiyesindeki hayatına ve Risale-i Nur'un mahiyetine ait Risale ve mektuplardan birkaçını aşağıya erce ediyoruz